صلِّ على <mus> Fıma tövfiqüyaatı, la Muhammed, Allāhumm sallallahu Muhammed, Allāhumm Muhammed, Allāhumm sallallahu aleyhi أعوذ بك رب من بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا Düfattu <gülüyor> ayni ve ankomu Şu abla, hulala, uveti illa bila Allahü Alîn Azim. Babımız bizleri filmlerden, dizilerden, televizyon başlarından günah, maasiyet, haram, fısk, fujur, meclislerinden, khalas eleyip, muhafaza eleyip, bu mübarek saatte, bu mübarek mekanda kendi ayetlerini Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere kurulan bu ilim meclisine kavuşturduğu üçün kendisine sonsuz hamd-ü fenalar ederiz. Rabbim nimetini üzerimize itmam eylesin. Elimizden almasın, muhafaza eylesin. Devam, sebat istikamet nasip eylesin. Herkesin eğlencelerden, filmden, diziden, maçtan, şarkıdan, türküden, hobilerinden aldıkları zevklerden çok daha ziyadesiyle bizlere bu manevi ilimlerden ve meclislerden hazlar nasipler zevkler tatlar iştah eylesin. Amin. amin. Amin. Amin. Birkaç aylar gelemedik. Televizyondan, radyodan dinliyorsunuz ama tabi gelmekle, görmekle, duymak bir olmaz. Ee, onun için adım atmak çok büyük meseledir. Allah için adım atıyorsunuz. Adımlarınıza Rabbim hac, umre, sevapları ihsan eylesin. Uzaklardan, yakınlardan gelen, kadınınızı, erkeğinizi Allah'ım. Ki cihanda aziz eylesin. İman selametiyle çene kapamaya muvaffak eylesin. Amin. Önümüzde inşallah 3 Kasım mı? 3 Kasım Cumartesi İnşallah saat 8'de tabii başlar. Şimdi yatsı namazı olduğu için böyle oldu. Yoksa yatsı erkene gelecek, 8'de yatsı biter. İnşallah saat 8'de, 3 Kasım'da Allah'ım manileri zâle eğleyerek, yardımcıları ziyade eleyerek Allah'ım imkanlarımızı esbabını teksir eğleyerek bu mübarek mekanda yeni bir ilim meclisinde cem olmamızı nasip eylesin. Amin. Kadın, erkek, seferber olun. seferber olun. Bir kişi getirmek, bir kişiyi dinletmek, bir kişi böyle ilim meclislerinde bulundurmak, bir kişiye salavat okutturmak, bu meclislerde okurken beraber cemaatle bir şehadet getirmek. işte Bir ameli bu olsa kazananlar olabilir. Ümrü hayatında, yani yolu bu işlere düşmemiş adam bir ilim meclisine gelmekle affolabilir. İnsanlara acıyalım, merhametli olalım, insanlar hiç ahiretten habersiz ve gafil bir şekilde yaşıyorlar. Zaten geçim derdi vardı, cehalet sarhoşluğu, bir de geçim derdi sarhoşluğu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda iki sarhoşluk sizi şarap içmişten beter edecek. وَسَتَظَّرُوا فِيهُمُسْسَكْف۪يكُمُسْسَكْرَتً۪ينَ سَكْرَةُ الْجَهَلْ وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعِيشِ Bir cehalet ve bilgisizlik, hiç kimse bir şey bilmiyor. İlahiyat da okuyan talebe bilmiyor, hocası daha cahil. Böyle bir zamandayız. İki âyete mana veremez, iki hadise mana veremez. Bir fıkıhtan ibaret açsan, fıkıhtan okuyup mana veremez. Böyle bir zirveye çıktı bu cehalet işte. Hepsi değil ama ekseriyet böyle. Bir, şey. bir de itikatları bozdular. Cehalet sarhoşluğu, bir de geçim sevgisi sarhoşluğu. E geçim zor oldu şimdi. Ekonomi daha da bozuldu. E millet ehli sünnete uymuyor, sünnete uymuyor, günahlardan vazgeçmiyor. Din adına konuşanlar cahil cahil konuşuyor. Dinde reform istiyorlar, güncelleme istiyorlar. Efendim, ya, fıkıhta olmayan fetvalara imza atıyorlar. Allah Teala da bereketimizi kaldırdı. Bak başımıza her mays yağmur gibi bela yağıyor. İşin böyle mi olması lazımdı? Ama tövbe etmezsek da, daha da beter olacak. İyiye gitmez. Sen kendini düzeltiyor musun ki iyiye gitsin? Toplum olarak düzeliyor musun? Herkes evinin önünü süpürüyor mu? Tövbe eden var mı? Daha de inat ettiler. Efendim, eski köye yeni adetler, dinimize yeni reformlar getirme uğraşıyorlar. E bu çabayla, bu gayretle Allah Efendim bereket verir mi? Vermez. Ama olan yine milleti olacak. Herkese olacak. İşte bir cemaat eli sünneti muhafaza eden bir cemaat paratonel vazifesi görüp, siperi sahika olup, yıldırımlar şimşekleri üzerine çekip yani toptan bir bela gelmez inşallah. Yani ümmetin tabii kökünü kazıyacak azap gelmez. Ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz almış Mevlasından. Ama bölgesel olarak, şu olarak, bu olarak, sıkıntılar geliyor. Bak Endonezya'da, Tebe'li sünnet üzereydiler falan. Son seneler ben de gitmiştim, orada medreselerde ziyaret etmiştim falan. Seyyid Muhammed alev Maliki Hazretlerinin çok medaresi vardı orada. Son o senelerde duyuyordum ki Şia çok oraya el atmış, millette cahil. Gitmişler orada şialığı yaymışlar, sahabe düşmanlığını yaymışlar. Bayağı bir karışmış oralar. Ya dedim Endonezya gibi milleti zavallı, itikadlı milleti nasıl bozuyorlar bunlar falan. Epey zamandır bunu duyuyordum yani, üzülüyordum. Ondan sonra celcele oluyor, ondan sonra yanarta patlıyor, ondan sonra sel oluyor, ondan sonra tsunami oluyor. Yani kardeş, Allah gavurun belasını dünyada vermiyor, ahirete sakladı. Müslümana da diyor, doğru Müslüman olursan ol, olmasan sana haddini bildirir. Çünkü sen benim dostumsun, Müslüman olduğu için seni cehennemde yanmanı istemiyorum, yansan da ebedi yanmanı istemiyorum, kafir ölmeni istemiyorum. Onun için sana dünyada tokatı vuruyorum. Bu tabii dost tokatıdır, Ama tokat yiyorsun yani. Ne lüzumu var keyfini kaçırma? Rabbena atina fi dünyâ hasenu fil âkırati sana demişler dünyada daha sene iste, ahirette daha sene iste. Sana demişler afiyet iste, başına bela ne arıyorsun, ne kaşınıyorsun. Bu dinin neyini beğenemeli? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe neyini Ve idâ sel-tümûne me-te'am feselûne Peygamberimin hanımlarından, sizin annelerinizden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Perdeler açılır mı? Sen perdeleri açarsan Allah da senin perdeni aç, yırtar. Sizin de kalplerinize, annelerinize kalpleri için en temizlik vesilesi perde koymaktır kadınla erkek arasında diyor. Bu ayet değil mi? O sadece Kur'an'da, sünnette böyle bir şey var mı? Al sana ayet. Rakamını söyle Ubedlı Hoca Efendi. Rakamını şöyle, ben rakamları tutmam aklımda, ezbere bildiğim için elhamdülillah. Ondan sonra, e bu Ahzab suresine ati diyebiliyorum. 53. 53, sizin dediğinize göre bak. efendi demeden garanti vermiyorum. Tamam 53 olsun. Kaçsa söyleyin. Efendim, siz, sizin de, onların da kalpleri böyle temiz kalır diyor. Bir tarafta sahabe-i kiram var. Bir tarafta annelerimiz, Rasulullah sayesinde hanımları var. da böyle derse ya bizim bu fitne fesat zamanda kaldıralım perdeleri, karışık, karışık oturalım, çalışalım. Buna müsaade olun. Al sana ayet okudum işte. Ayet soranlara ayet okudum. Sonra demeyin bana ki yanlış mana verdin. Diyanetin haline bak, Diyanet'e güveniyorsun. Diyanet böyle yazıyor. Ne yazacak başka? Mealler orada duruyor. Şimdi Hz. Ömer Efendimiz evvelce annelerimiz e, örtülü vaziyette çıkarlardı sahabenin arasına. Yani öyle e, oturulan yerde falan bulunurlardı. Ama Hz. Ömer Efendimiz'in 18 yerde müdahalesi var. Bu 18 yerden biri bu meseledir. Hz. Ömer Efendimiz dedi ki Ya Resulallah inne bu milletin dedi gözüne gönlüne hakim olamayız iyisi var kötüsü var e şimdi sahabe-i kiram iyi medinede münafık yok mu münafık var 360 münafık yok muydu medinede baş münafıklar medinede çıkmadı mı ve minehlil medineti maradu ale'nifak la ta'lamu nahnu na'lamu habibim medinede öyle ustalıklı Mahir, münafıklar var ki sen bile tanıyamazsın. Ancak biz tanırız diyor ayet. E bu, münafık sahabeden sayılır mı? Haşa! Münafıksa sahabi değildir, ise münafık değildir. Ayrı dava. Ama sahabenin içinde adam, içinde. Harbe gitmiş Efendimiz'le beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Harpte var. Ben bunda cehennemlik siması görüyorum, buyurmadı mı? Kuzman için ondan sonra bir de takip ettiler, hakikaten işte intihar etti veyahut birisi kadife parçası aşırmış oradan ganimetten falan bu, bu hususta dolu mevzular var. Nasıl olacak? Yani sahabenin arasında bile kötü niyetli, münafık insan olabiliyor da bugün bu fitne zamanda bütün sokaktaki insanlar senin karının mahremi mi? Nasıl oluyor? Kapalı bile durulmaz. Perde arkası diyor. Halbuki annelerimizde nikah bile düşmüyor. Anamızdan ileri annemizde. Ebedi nikah haram. Ebedi nikah haram kim var? Ebedi nikah haram benim kimim var? Annemin nikahı haram ebedi. Kızımın nikahı haram ebedi. Teyzemin haram, halamın haram. Teyzemin kızı, halamın kızı bile helal. Teyzemin kızı bile nikahlanabiliyorsun ancak teyzen haram yani ebedi haram ne demek annenden ileri yani bir haram çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları geçiyor. E bunları dedi böyle niye şey diyor? Tamam kapalı çarşaflılar. Çarşaflı bile olsa dedi ki bu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Daha henüz bana bir emir gelmemiş yavmer. Şimdi ben de kendi kafama iş yapmayayım. dedi. Bu ayet geldi. Hazreti Ömer bendimiz Birçok seferde olduğu gibi yine isabetli görüş beyan etmiş. İnnel Hakk'a yantıkı ala lisan Ömer. Hak, Ömer'in diliyle konuşuyor. Farklı bir durum yani. Hiçbir sabede zuhur etmeyen bir hal onda zuhur ediyordu. Mülhem, muhaddef, ilham gelen, feraset sahibi. Selevkâne bâdî nebînle kâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Halbuki halifelik Hz. Ebu Bekir eftar. Ama peygamber meselesi ne <gülüyor> olurdu diyor. Ne anlıyorsunuz bundan? İsabet başka bir şey. Feraset başka bir şey. Öngörü başka bir şey. Tabii Allah'ın ilhamı devreye giriyor burada. Sen, ne kadar gözüküyor adamız ya. Göz göre göre dilimizi değiştirecekler. Çıt çıkaran da yok. Ondan sonra Allah da Celle Celaluhu veriyor zamı, veriyor. Efendim, enflasyonu, devalasyonu, şuna Kimse bir şey anladığı yok. Niye oluyor? Trump yapıyor. Ne Trump yapıyor? Senin nefsin yapıyor, nefsin! Trump Allah'ın tokadı. Kafiri zalime musalladı derim buyuruyor. E sen zalim olursan, kendi nefsine yazık edersen, cemaate gitmezsen, camileri terk edersen, haramları işlersen, efendim, tövbe nasıl etmezsen, diz boyu günahlar, haramlar bu kadar artırırsan, ondan sonra bir de dine de el atıp, ilahiyatçıların vasıtasıyla kader yok, şu yok, bu yok, mekteplerde bunu çoluğa çocuğa okutursan, ilahiyatta, bilmem nerede. Ondan sonra da doğruyu konuşan birkaç hoca almış, İhsan Hoca gibi adamları da görevden alırsın, susturursun, otur, otur aşağı, doğruyu konuşmayın. Ne olacak? E bereketimiz ne oldu? Ben mi yaptım? Ben mi yapmadım? Birileri sebep oldu mu bu belalara? Bunlar tevbe etmeleri icap ediyor. Aksi takdirde gidişat birkaç kısa zaman içinde görüleceği üzere biz bunların hepsini on sene evvelde söylediklerimiz keşke çıkmasaydı. Üç beş kere önden konuştum ben. Üç beş kere. Yani önemli hadiselerden bahsediyorum, özelden bahsetmiyorum. Milletin önünde konuştuğum olaylar var. 2008'lerden beri bak. kafalana bomba yemeden fetöyü anlamadılar. O öyle, şu hepsi önceden söylendi bunlar. Aa şimdi de bu dine müdahale, el Sünnet'e müdahale, el Sünnet âlimlerin hor görme, hakır tutma, kaderi inkar eden, dinde reform, yenileme yapmak isteyen ilahiyatçılara yol verme büyük bir bela getiriyor ve bu bela, bu memleketi yakacak kadar büyüktür. Bu tehlikeyi öngörüyorum ve size de haber veriyorum. Ne olduk da demeyin, daha da beterine Allah muhafaza bekleyin. Ancak tevbe edeceğiz, elimizden gelen tebliğ edeceğiz, bu sohbetleri ulaştıracağız, para istemiyoruz, full istemiyoruz. Her yere tebliğ. Mesajla, şeyle, linkle, linkle, Whatsapp'ıyla, neyse. Her yere ulaştıracağız, millet uyansın. Önüne gelene hoca deyip de, profesör deyip de, toçant deyip de, sarığı var kafasına deyip de, peşine gitmeyecek arkadaş. Doğruyu, hakkı bilecek. Din işi gevşekten alınacak bir iş değildir. Tamam mı? Başka işlere benzemez. Yani bu itikat bozukluğu, e, insanı el üstünetten çıkarmakla kalmaz. Zaten onun paralelinde dinden çıkarır. İnsan kafir olarak ölür. Ocağı batar, yarın ahirette de bu profesördü Yarabbi ben bunu dinledim diyerek kurtulamaz. Çünkü size Allah akıl fikir vermiş. Doktorlarda kıyas yapıyorsunuz. Manavlarda kıyas yapıyorsunuz. Marketlerde kıyas yapıyorsunuz. Hıyar alırken kıyas yapıyorsunuz. Üç kuruşu beş kuruşu hesap yapıyorsunuz. Dininize geldi mi böyle gevşeklik yapamazsınız. Ecdat size bize bu dini böyle bırakmadı. Osmanlı zamanında bak 600-700 sene, ondan evvel Selçuklu, ondan evvel ta 900 sene, 1000 sene küsürü da var, Türklerle ilgili konuşuyorum zaten. Ondan evvel tabi Sahabe Ekrem, falan, Emevi Abbas dönemlerinde de var. Bu dönemlerde, yani bak din adına bir şey ihdas edip, bir bit'at, bir yenilik, bir reform çıkartmak isteyenler asla barındırılmamıştır, asla barındırılmamıştır. Hiç konuşma hakları verilmemiştir, ellerinden alınmıştır sürgüne gönderilmiştir, vazifelenden azledilmiştir, maddi manevi tezyiye edilmiştir. İşte onlar dini korudukları için Allah onları korudu. Ne zaman son zamanlarda işte İttihat Terakki'lerden başlayan süreçlerde falan padişah mübarek adamlar son zamanlar biraz gevşeklikler oldu. Ondan sonra da hocalarda gevşedi. Zaten hocalar gevşemezse padişah gevşemez. E başta hocalar gevşer. Efendim birbirine bakarak koca Osmanlı'yı Dünyanın en büyük devletini milyon, şimdi şimdi onu 20 katı küçüyüz ya, 20 kattan fazla küçülmüşüz. Dünya yöneten bir aziz devleti, bir İslam devletini ne hale getirerekten az daha 700 kilometrelik işte 700 bin kilometrelik şurası bile kalmayacaktı, şu vatan bile kalmayacak. Kaç kere de buralara bile işgale geldiler, İşgale geldiler. Işte Bundan sonra da ne olur belli olmaz. Gavurlara bu kadar meyledersek, kafirlere bu kadar benzersek ve kendi dinimize gavurların yapmayacağı, yapamayacağı tahrifatı, tahiratı, reformları, yenilikleri kendi kendimize yapmaya kalkarsak allah Teala da buyurur ki kafiri zalime musalla dediğim. Ve eder. betti ve, ve etti şu anda. Daha da ne olduğumuz belli değil. Nasıl sıyrılacağımıza bakıyoruz. Ancak Allah kurtarır kardeş. Bu kadar borcu, bu kadar açığı, bu kadar efendim, israfı, masrafı, bu kadar zararı, ziyanı, ancak Allah kurtarabilir bizi. Başkası bizim gözümüzün yaşına bakamaz, baksa da silemez. Gücü yok kimsenin ya. E sen Allah'a dön. Dönmezsen. Mevla sana dönmez. وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا بُرُونَ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِنْفُسِكُ Bak ben Mescid-i Aksa'yı bile diyor. içindekiler adam olmadılar. İsrailoğulları dinlerini değiştirdiler. Yahudiler. el kelime, amma vadah. İşte ayet Yahudiler ne yaptı diyor Kur'an? Kelimeleri yerlerinden değiştirdiler, oynattılar diyor. Tevrat'ı bozdular. Tevrat'ı bozdular. E onlar Tamamen ayeti silebiliyordu, kaldırabiliyordu. Çünkü 5-10-20 kişinin tekelindeydi iş. E şimdi dünyada 2 milyar yakın Müslüman var. Yüz binlerce, milyonlarca hafız var. E şimdi kelimeyi ne yapamıyor? Yerinden değiştiremez. Bir mushaf eksik basılsa dünya ayağa kalkar. Afrika'da yaptı bunu Yahudi. Çok kaliteli Kur'anlar bastı, dağıttı. Değiştiriklik yapmıştı. E bütün İslam alemi bunu gördü. Onlara yeni Kur'anlar... Düzgün basılmış Kur'an'lar verdiler. Onları yaktılar mesela. E, bu oldu yakında. Ama tutturamaz. Yani kelimeyi oynatamaz. Ama ilahiyattan bir hoca çıkarıp efendim, mucizeleri inkar ettirir, kaderi inkar ettirir, ahetleri inkar ettirir, hükümleri inkar ettirir, tarihselci denilen akımda. O o zamana aitti. Bu zamana ait değil. Şu şöyle, bu böyle diyerek ya, televizyonlarda dur dur, dur olan kimse de bir şey diyen yok. E hal böyle olunca e sen de Yahudilerin yaptığını yapmış oluyorsun. E sen de bunu dinlersen, buna bir şey demezsen, reddiye yapmazsan e sen nasıl? Doğruya reddiye sen doğruya reddiye yapacaksın. Doğru yerde yer reddiye yapacaksın. Bana gelip reddiye yapmayacaksın. Ben yanlış konuşmuyorum ki. Yanlış konuşana reddiye yapacaksın. E doğruya reddiye yaparsan Allah belanı verir. İmam Hazretleri'nin şey i̇şte eserinde var, keşfün nuru ana sabil kubur isimli risalesinde Ondan sonra o da tabi daha eski kitaplardan naklediyor efendim. Adamın biri o zaman alimlerinden imamı gazaliye ettiği yapmış. Ya imamı gazaliye ettiği yapalım mı? Hocacetül İslam. Ama yapıyorlardı. Yapmış imamı gazaliye etti. Sonra işte bu Abdüllah diye bir zat. O da mübarek. Salihlerden bir zat yani. Bu dediğim çok eski bir şey ha. 708 senelik işler. O zat da ya demiş bu reddiye de ne yaptı acaba demiş. Şunu bir okuyayım demiş. İmam-ı aleyhine o reddiyeyi okumuş. Sabah olmadan gözü kör olmuş. i̇mam Nablusi yazıyor bunu. Kitap arabada yani. Sayfayı da verebilir. i̇mam Nablusi de 300 küsür senelik mübarek, evliyanın reislerinden, hem Hanefi hem Nakşibendi meşayihinden. Gözü sabah körülmüş, anlamış. Sabah namazından sonra hacet secdesi yapmış, dua, dua, dua, Ya Rabbi beni affet, Ya Rabbi beni affet. gözü dönmüş. Bir daha demiş, ebediyen demiş, i̇mam Gazali'nin aleyhine yazan bir şeyi okursan. E şimdi, ölümünden sonra i̇mam Gazali'nin kerametleri devam eder mesela. Hatta bir alim için derler, çok büyük bir alim için onun döneminde hatta hayatta olan İmam Gazali kitabının yakılmasına fetva vermiş. İmam Gazali Hazretleri de duyunca bunu ona beddua etmiş. Daha o gün hemen hamamda ölmüş. Yani şimdi sen İmam Gazaliye gibi İmam Gazalici efendim ehli sünnet onların yolundan giden o büyük müceddidlerin efendim e, kitaplarından vaazlarından sözlerinden İslam'ı korumaya muhafaza etmeye çalışan adamların aleyhine yapılan reddiyeleri bilmem neleri gündeme getiriyorsun okuyorsun ediyorsun efendim belanı bulacaksın yani çünkü ben bana reddiye yapan bana yapmıyor ki ben kimden okuyorum Muhammed Maturidi'den Mehmet Şerif'ten Mâmrabbani'den Mâmhacan benim kaynaklarım var bana Benim kendi başıma hiçbir lafım olamaz. Çünkü il, benim ne ilmim var? Ancak nakil yapabilirim. Hal böyle olunca ne oluyor? Sen onlara yapılan itirazlara, reddiyelere itibar etmiş oluyorsun. E sen git, Allah'ın bu kadar düşmanı var. Amen tüyü ediyor herif. Sen onlara bir reddiye yapsana, reddiye yapanı okusana, reddiye yapanı dinletsene, onları dinletsene, onları dünyaya yaysana. Milletin imanın itikadını muhafaza edelim. Daha geçen hafta Hayrettin Karaman işte attım siteye, Yeni Şafak'ta tüm kabir azabını, sorgu öyle hepsini inkar etti. Bir de dedi ki, kamera çıktı şu anda ya dedi. Bir kamera çekerler dedi, ne sual var, ne cevap var, ne azap var dedi mezardan. Gülüş duruma düşeriz, kabirde böyle şeyler olduğunu söylemeyin, inanmayın dedi. Evet, hocaların hocası dediğiniz adam, maskeler düşüyor. Biz dinler arası diyalogda düşürmüştük maskesini, kıvırdı. Yaudi olup da kafir olmayan diyen var diye kitapta kaynağı var. Laf ettiğini bu kitap toplamadır. Benim kitabım değil. abantta yazmışlar falan. Halbuki önce kitabı sahipleniyordu. Biz reddiye yapınca sustu. Kitabı toplattılar falan sonra piyasadan. E şimdi kabir azabı ne oldu? Kabirde sual var, cevap var. Kur'an söylüyor, hadis söylüyor. Bütün mü? Şimdi burada bir hadis-i okuyacağım. O da o konuya geliyor en netice itibariyle. E biz ona reddiye yapıyoruz. Adam diyor sen netinle butun ne sen üniversite diploman yok. Şu Ege Sanchan Ocak üniversite diploması var. Hem de doçent. Profesör de 40 tane profesör de okutur. Yani mesele diplomaysa o da söylüyor. Onayla. He? Hadi ben diplomasızım. E doğru konuşan diplomalılar da var. E demek senin derdin dini bozmak isteyenlere destek olmak kardeşim. Biz senden destek ol demiyoruz bize. Bize yardım etmenin yolu bu hak davayı tebliğden geçer. Millete ulaştırdım bir şey demiyorum. Ne talebim olmuş şahsi hanginizden? Ama bu dine kim sahip çıkacağız? Ondan sonra dünyamız da gitti. Bak ahiretimize gidiyor. Onun, efendim Ahredimiz gider tabii böyle. Bizden sonra çoluk çocuk bu adamların okuttuklarıyla ne kabir azabına inanır, ne münker nekir gir sualine inanır hiçbir şey inanmaz ya. Bu nereye gidiyor? Zaten kader hepten alın yatsı diye bir şey yok dediler. Zaten kadere inanmayanın yani ne amen tüşük alıyor ne cenaze kılınıyor, ne hastası ziyaret ediliyor. Yani Müslüman olarak. bu Davut hadisinde var. Bu metin mecusileridir. El kaderiye tu Ellezine akolun ela kader. Kader yok diyenler bu ümmetin mevcusüleri zurdur. İm merydufe la tevdiyum. Hastalanırsalar ziyarete gitmeyin. Ve im mâtüfe la teşedu. Ölürseler cenazelerine katılmayın. Bu Ebu Davud'ta geçen en sahih hadisdir. Vahakun ala Allah yaşır on mâtteçal. çıkarsa bunlar ona tabi olacak. Detçal çıkmadan ölüllerse de. Kaderi inkar edenler Allah söz veriyor ve haktır ki mahşere bunları deccalla haşedecek diyor. Evet bu Davut hadisidir. Şu anda hemen hemen silme, Bursa çok şey değil yani, Bursa biraz geri kalmış bu sapıklıkta elhamdülillah. Yani Ankara bir başı çekiyor, Marmara peşinden kovalamaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor. Bursa'nın pek adı duyulmadım. Bir Yunus Bey, bir Yavuz vardı. O da ne oldu bilmiyorum. O da işte Yaşar Nuri onu bir pazara sürmüştü. O Bursa'daydı. Hala da Bursa'dadır belki onlar. Maalesef büyük evliya Hacı Hasan Efendi Hazretlerinin çocukları velakit Türkçe namaz olur, şu olur, bu olur. Yaşar Nuri'yle birbirine öyle destek verdiler. 28 Şubat sürecinde Ramazanların da bunlar milleti çok üzen, mahzun eden konuşmalar yaparak ne sıkıntılar verdiler insanlara. Yani ama Bursa biraz geri kaldı elhamdülillah. Allah sizi şerde geri bıraksa. Hayırda ileri geçirse. Amin. Amin. Evet. Şimdi burası da harekete geçebilir. Biz niye geri kaldık şimdi? Görüyor musun ya? Biraz daha mutezilelik yapalım, cebriyelik yapalım, kaderiyelik yapalım falan. Şimdi buradakilere de duyurulur. Yapın, azın, kuyunuzu kazın. Ben doğruyu konuşurum. Bir molla kasım çıkarır Allah. Allah bize muhtaç değil ya. Biz onun dinle muhtaçız kardeşim. Siz de bu işe sahip çıkarsanız çıkırsınız, çıkmazsanız siz de nereye kadar giderseniz gidersiniz. Beni de alakadar etmiyor. Ben konuşmakla mükellefim. Herkesi görüyorum evvela. Parasına dokunuldu mu nasıl? Cüzdanına dokunuldu mu nasıl? Adamı ambulansa koyduk. Minada ölüyor diye. Cebini kontrol etmiş, üstünü başına bakıyorlar görevliler. Hastaneye götürecekler, canlı zor çıkar. 2000 bin hasta, yan yana yatıyor. Zaten ölmeyende niye ölmedin diye üstünü kapatıyorlar. Yani öyle izdiham var bir sene. He. Adamı ambulansamadık, ölüyorum dedi. Tamam o zaman dedik. Ondan sonra bir bağırdı, ne oluyor ya? Diri canlandı falan. Ya dedi, bu benim cüzdanıma değdi dedi. <gülüyor> ya. Onun için cüzdanına dokunduğun anda... Eğer zerre kadar hayat eseri varsa kıpıldama görürsün. İstersen yoğun bakımdakilere bile bir işleme yapın yani. Böyle yoğun bakımda bile hayat eserine kadar falan. Bir de bakarsın makineler dit dit dit, dit başlar. Elledi ya bir tarafını. Her tarafını ellenmek ne de bir şey yapmaz. Cüzdan bölümünü ellediğin zaman sizin kuruşunuz değerli. Haklısınız. Keşke israf yapmayın. Ama dinimiz... Daha değerli. Kanımızdan canımızdan ileri. Bu İslam bu eli sünnet. Ne olacak lan sana? E eli sünnet kimsenin tek değil Beni de kıskanan hocalar böyle söylüyor. E kurban olduğum sen benden ileri savun da ben senin peşinden geleyim. Onun için lafla olmuyor. Arkadan konuşmakla olmuyor. Burada meydan var. Meydan var. Pahalı bir şey. Kolay bir süreç değil geçtiğimiz süreçler ama elhamdülillah Hakk'ı her zaman söylemek nasip oldu bana. Bundan sonra da Rabbim nasip eylesin. Hakk'ı söyleyemeyeceksek de Allah Teala ruhumuzu imanla kabzeylesin. Amin. Ne yapacağım ben? Hakk'ı konuşamayacağım bir ortamda, Hak'tan ayrılacağımız bir konumda niye yaşayalım ki? Yemek içmek için mi yaşıyoruz? Bir şey yok. Her şeyi tattık gördük. Ne var? dünyada aynı şeyler karpuz bozuldu, hıyar bozuldu, tereyağı bozuldu, süt bozuldu. Benim çocukluğumdaki lezzetlerin hiçbiri şu anda yok. Ve bundan sonra benden bekle. Şimdi siz gençler meşler bir şey bilmiyorsunuz. Aa ne tatlıymış diyorsunuz karpuzu. Siz 40 sene evdeki karpuzu yeseydiniz ya. Bir de ayvayı yeseydiniz. çok tatlıydı yani ha. Şimdikiler saman gibi sık sans suyu çıkmıyor kardeşim. Ama görmemişin çocuğu olmuş tabii. Sen şimdi yeni görüyorsun falan. E bunun geçmişini de gördük. Yani şu 40 senedir, 45 senedir olan bozulma benim gözümün önünde yani. Bu noktadan sonra ne? Denizler kaldı, ne bir şeyler kaldı. Bizim zamanımızda tertemizdi. O efendim çocukluğumuzda bizim. Şimdi balık yiyorsun, sağlıklı diye. Balık da zokayı yutmuş. Denizlere bütün kimyasal atmışlar. Çinko doldurmuşlar. Balık da çinkolu. Sen balığı yiyorsun, balık seni yiyor ondan sonra. Ondan sonra bir de bakıyorsun. Aa biz çok sağlıklı yaşıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Ne yiyorsunuz? Balık yiyoruz. Balık neymiş acaba? Her taraf çinko. Kimyasal. Atan atana gidiyor. Geçenin ana. Zahar al-fesâdû fil berri vel behri bima kesebet eydin nas diyor Kur'an. Karalarda, denizlerde, derelerde, göllerde. Bak bütün göller kuruyor. Her yer kuruyor. Konya'da göl kalmadı. Böyle şeyler obruk mu diyorlar? Obruklar açılıyor. 70 metre dibine iniyor birden. Adam tam gelmiş araba şurada kalmış. Tak inmiş aşağı. Allah canını bağışlamış. 70 metre dibine iniyor. Ne kadar biliyor musun? Oo. Mahalleler için alacak kadar. Tak iniyor. Her yer obruk. Gökülen dökülen. Neden? Ya, sular çekiliyor. Göller kuruyor. Ya geçen 420 metreden 80 santime imiş şimdi Ladik. Samsun-Ladik'teki göl. Karadeniz o kadar sulak yer dersin. 80 santime imiş. Çekile çekile çekile. Geçen hafta yine bir göl kurudu. Hiç. Kuşlar perişan oldu. Ölecek haldeler. Çok 280 çeşit kuş varmış. Güzergahları da tam mevsimi. Orada kaldılar susuz şimdi. Ne olacak? İşte onlar da beddea diyor. Onlar da beddua diyor. Kurdun, kuşun, karıncanın bedduası Allahu melanu saate beni Adem febi shu minni'a nel katru. Ben kurdun kuşun dilinden anlamam. Hayvan lügatlarını bilmem. İngilizce bile bilmiyorum yani. İnsan göya insanlar ya. Onu bile bilmiyorum. Hayvan lügatlarını da bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve büyüklerimiz geçmiş büyük, peygamberlerden geliyor bu rivayetler. Orada onlar diyor ne diyor hadis-i şeriflerde susuz kaldığı zaman kuş, kurt, hayvanat, böcekler yerin altı böcek dolu. Ne diyorlar? Ey Allah, Adem oğullarının günahkarlarına lanet eyle. Onların uğursuzluğu nedeniyle yağmurlarımız kesildi. Onun için bunun da ayetten delilini sorarsan onu da okurum. Hemen Yasin'in bir üstünde, Kur'an'da birkaç yerde geçiyor ama Yasin'i bildiğiniz için. Hemen Yasin'in üstünde iki satır ayet vardır. İki satır. Fatır suresinin son ayeti oluyor o. Ne buyuruyor orada? Ya da bir mazalemu da var, bir zulmim de var. Yani birkaç ayet de var bu. Zulümleri, günahları ve işledikleri suçları sebebiyle Allah insanların cezasını hepsini peşin vermiyor. Eğer cezalarını vakti vaktine yaptıkları anda peşin verecek olsa bir de bütün günahlarını devreye soksa ma taraka ala zahrha min yerin sırtında gezen debelenen kıpırdaşan hareket şeyden sergileyen bir böcek dahi bırakmaz diyor. O kadar günahlarınız var sizinkileri peşin versem Karınca bile kalmayacak, böcek bile kalmayacak. Ayet bu. Rivayete ne acet var yani? Ayetten de delilini söyledim sana şimdi. وَلَاكِمْ وَاَخِرُونَ اِلَا اَجَلِمْ مُسَمَّمْ Her şeye bir ecel tayin etmişim. Saatli bomba kurulmuş derdi Efendi Hazretleri. Tık tık tık tık ilerliyor. Vakti geldi mi bum! Herkesin eceli geliyor. Ümmetlerin de eceli geliyor. Bazen de toptan bela geliyor. Bölgesel olarak da olsa muayyen ecele kadar geciktirme sözü verdim. Feeda ca acelum basira. Vakitleri gelince ben zaten görüyorum. Kaçırmaktan da korkmuyorum. Herkes benim efendim ilmim dahilinde gel bakalım. Bu sefer ne olacak? Karıncanın susuz kalmasının, ayının affedersine aç kalmasının şeyin senden soracak. Soracak? Niye güneş dedinden bereketlerini kesen hayvanatı? E şu duruma düşüyoruz şu Velakat tercümle beni Adem, Adem oğlanı en mükerrem, en şerefli varlıklar olarak yarattık buyuruyor. E bize şimdi bu kadar hemmelen fil berri vel bahri karada denizde onları taşıttık buyuruyor. Hayvanlarla, ineklerle, bineklerle, erkeplerle ondan sonra şimdi arabalarla, şunlarla denizde gemilerle, havada tayyarelerle bak bu hepsinin şerefin hayvan gibi yerde mi süründürüyorum seni diyor. Varzak namina tayyibat. En temiz rızıkları onlara yediriyorum diyor. Karpuzun kabuğunu ineğe yediriyor. içini bal gibi sana yediriyor. İneyin yediği kabuktan da ondan bal gibi süt çıkarıyor. Ondan da peynir, yağ bilmem ne, tereyağısı, şusupuzu sana dünyada mamulat çıkarıyor. Sütünü de sana lıkır lıkır içiriyor. O kabuğundan da o yani bütün e, senin istifade ettiğin e, buğdayının, şuğunun, buğunun sapından, samanından yediğin bütün sebzelerin, meyvelerin, Efendim, senin yiyemediğin kısımlarından da hayvanatı rızıklandırıyor, ondan da menfaatı sana döndürüyor. وَهَضَّلَّهَمْ عَلٰى كَسِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Yarattıklarımızın çoğundan, efendim, yani işte meleklerden üstün müdür değil midir tartışması orada giriyor bu noktadan dolayı. Yarattıklarımızın hepsinden demiyor, çoğundan onları üstün kıldık. Ama inekten, öküzden affedersin, hınzırdan, maymundan üstün olduğumuzda tartışma götürmez. Efendim onları üstün kıldık buyuruyor. E ben sana bu kadar yatırım yapacağım, masraf yapacağım. Son sana sen kalkacaksın, Rabbin inkar edeceksin. Gönderdiği şeriatı değişiklik isteyeceksin. Reform talep edeceksin. Ya Rabbi bu bu zamana, bu zemine uymuyor diyeceksin. Kadınların hatırı için, erkeklerin hatırı için onu kes, bunu doğra. Ondan sonra perdeyi kaldır. Onu indir, bunu çıkar. Efendim şu şunu der, bu bunu der. Ayetleri inkar et, hadisler hadisleri Hükümleri tahrif et e mevla da sana bu kadar müşama etmez, etmeyecek. Etmeyecek. Görürsünüz. İşte bak. Bu faturayı sana ödettirin buyuru. Demin de okuduğum Âd Kerime'de yine aynı. Karada denizde fesat çıktı diyor. Fesat ne demek? Bozuldu. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildiği zaman dünyada bir tane dikenli meyve sebze yoktu diken yoktu ekşi yoktu, acı yoktu maykoş yoktu, her şey bal gibiydi ya, cennet gibiydi zaten ham maddeler, mamuller cennetten Cebrail Aleyhisselam'la gelmiş, ekilmiş, başlamış eee ne zaman Kabil oğlu Habil Aleyhisselam'ı kardeşini katletti Adem Aleyhisselam o zaman onların yanında değil idi uzaklardaydı ama hemen anladı. Baktı dikenler çıktı. Baktı yemişler ekşilendi. Şu oldu, bu oldu. Dedi ki hanımına, hava annemize hanım hanım bir şeyler oldu. Dünyada bir günah işlendi. Ben dedi anlıyorum her yer dikenlendi. Ne değişti bu tatlar, tuzlar karıştı dedi. Daha o zaman başladı değişiklik. Tegayyaratil <gülüyor> bilâdü ve men aleyha diye başlayan bir şiirler var. Şehirler, beldeler ve üzerindekiler tegayyürata tabi oldu, tebettülat oldu diyor. Ne olabilir dedi yani? Ne olabilir dedi bizim bu oğlanlardan bu Kabil zaten kıskanıyordu şeyi, Habil'i. Evlenme meseleleri, bilmem ne meseleleri. Yine ilk günah kimin yüzünden işlendi? Kadın yüzünden işlendi. Cennette de yine nereden başladı olay? Havaannemizin yiyelim yiyelim ya Adem ya Adem. O başladı, aşağı indi, yine ''Ben bu kızı istiyorum''dan başladı. Gidiyoruz, İsrailoğullarının ilk inkırazı, Hadis-i Şerif'te bu, Efendi Hazretleri çok söylerdi bu sözü, ''İnkıraz, çözülme ve bozulma'' ee, İsrailoğulların ilk inkırazlar hep hükümdarların hanımları veya işte yakınları, sevdikleri falan hep kadınlar yüzünden yine başladı. Bugün de geldik, yine mevzu nereden başladı? Kadınlardan iki kadının şahitliği niye bir erkek kadar oluyormuş da bu ayeti değiştirmeliymişiz. Kim söylüyor bunu? Mehmet Görmez'in hocası. Said Hatiboğlu söylüyor. Mehmet Görmez de ona ne veriyor? Plaket veriyor hocamızsın diye. Ayet suresi Suresinin ayetinde. iki kadının kadınınki niye bir erkeğe denk gelsin? Kadın niye mirastan yarım oluyor? E ayet Kur'an. Yaratan böyle buyuruyor. Ben mi uydurdum? Ben mi uydurdum? Ama... Siz uydurdunuz. Ondan sonra da şimdi ilahiyat hocalarına bunu söyletince öbürlerine de bu dayanak oluyor. Kendinin de canı ekşiliği istediği için onun yanlış konuştuğunda bile bile de olsa ama bu da din adamı canım bu da bir şey diyor ya, bu da bir görüş demek suretiyle o da hanımım, kızım, gelinim neyse işte. Kimi razı etmeye çalışıyorsunuz? Hangi feministleri irza etmeye çalışıyorsunuz? İki, üç feministi memnun edeceğim, akrabamı koştur edeceğim diye nasıl Allah'ı gazaplandırıyorsunuz? Nasıl Allah'ı gazaplandırıyorsunuz? Buna nasıl cesaret edebiliyorsunuz? Ateşe ne kadar da dayanıklıymışsınız? Siz cehenneme girmeye de ne kadar da cesurmuşsunuz? Allah'ın dininde nokta değiştirilebilir mi? Bu cep telefonu mu? Bu bilgisayar programı mı? وَلٰى حَوْلَ وَلٰى قُوَّتِ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي Kurban olduğum Allah'ım bu kadar insanda şahit olsun. Ben bunların yaptıklarından, konuştuklarından sana teberri ediyorum Ya Rabbel Alemin. Biz razı değiliz Ya Rabbel Alemin. Dinimizde zerre değişiklik yapmak isteyenlere razı değiliz Ya Rabbel Alemin. Bunların belası yüzünden bize de azabını gönderme ya Rabbi. Azabını göndereceksen bu görüşlerin sahiplerine gönder bize aradan halâsı söyle ya rabbil Bu milleti bunların ağrına yakma ya Rabbi'l-âlemin. Hacıymış, hocaymış, din adamıymış, namazlıymış, abdestliymiş bana ne ya? Sen nasıl bir kadınları bilmem ne düşünür diye bilmem. Hanımların da böyle bir derdi de yok. Hanım cemaatleri diyor ki Allah bize ne buyurduysa biz ona razıyız diyor. Müslüman kadınlar da böyle bir derdi yok. Siz kimin yine, efendim de, değirmenine su taşıyorsunuz ya. Bilseler ama bu işler Abduh Afgani Reşit Rıza Masonlarının, Yahudilerinin yetiştirdiği din adamı geçinen Mısır'daki reformistlerin bugüne kadar 150 seneye ulaştığı şu süreçte onları izleyen ilahiyatçıların açladıkları ifsat ektikleri ifsat tohumlarının kötü meyvelerini ve ürünlerini maalesef devşiriyoruz. Biz devşirmiyoruz da müşahede ediyoruz devşirenlere. Müşahede ediyoruz. Allah'ımıza sığındık. Çok sığınalım Allah'ımıza. Ya Rabbi bu dini değiştirmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Bunları dininle oynatma Ya Rabbi. Bunlardan evvel heveslenenleri Ya Rabbi gencecik götürdün Ya Rabbi. Gencecik, taze taze götürdün Ya Rabbi. Sen işini bilirsin kurban olduğum Allah'ım. He, niceleri namazları Türkçe'ye çevirmeye uğraştılar ezanları Türkçe'ye çevirdiler sonra da namazları da Türkçe'ye çevirmek üzereydiler tamamen dinin projesini yapmıştılar sen götürdün ya Rabbel Alemin dinin sahibi sensin bize düşmez ama biz de dertleniyoruz bize de merhamet eyle ya Rab bizi de affeyle mağfiret eyle ya Rab buna bağışla bu dertlenmemize bağışla ya Rabbel Âmin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ne diyeyim yani? Şimdi bir hadisleri ürvat edeceğim. Baş tarafından bir üçte birini bir derste yapmıştım ee, televizyondaki programda yani cemaatla cemaatla değil de televizyondaki bir programda bir mübarek gecede yapmıştım herhal Fakat sonra e, tamamlayamadım yani iki üç saat sohbet oldu tamamlayamadım. E, ondan da devam edecektim inşallah. Şimdi başlayalım. Arada başka bir mevzuya girmeyeceğim inşallah diyelim. Siz de inşallah deyin. Haa inşallah. Siz ne, yap ne yapasınız da tabii yine de inşallah zikirdir. Deyin yani. He. Benim inşallah demem gerekiyor. İnşallah başka konulara girmeden hadis-i şerife ma'na vereceğin. Çoğunuzun hiç duymadığınız ilimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş hadis-i şerifin kaynağı Müsned-i Bezzar Bezzar diye bir muhaddis duydunuz mu? He? Bukhari'yi duydunuz mu? Hâri duydunuz. Müslim'i? Ebu Davud'u? Nesai? İbni Mace? Tamam. Peki. Bezzar duymadınız mı hiç? Bezzarı duyun ha. Tabarani duydunuz. Beyhek'i duydunuz. Maşallah, maşallah. Allah şefaat denen nail Büyük muhaddisler onlar. Bu da Bezzar da çok büyük muhaddis. Onun da müsnedi var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt Duyandan duyandan almak suretiyle bizim gibi 1400 sene sonra gelip de rivayet etmiyor yani. Bak ne diyor? Efendim, Hattesena Seleme İbni Şebib, Bana diyor ravilerin adlarını okuyalım, Salihlerin adı anıldığı zaman rahmetler yağar meclisimize inşallah. İmam-ı Bezzar Hazretleri Büyük Muhaddis buyuruyor ki, Bize Seleme İbni Şebib radıyallahu anh, anlattı. Bistami İbn-i Kaldil Harrani bize bildirdi. Ona da o bildirdi diyor. Bizim Harran herhalde bu e, Urfa tarafındaki Harran. Yani tabii Harran esas nereden geliyor? Harran İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin adı. Yani Harran ne zamandan o isim var orada? he Beş bin seneye yakındır o Harran ismi yani. Anladınız mı? Şimdi bazı uyduruyorlar onlara bakmayın yani. Şimdi orada bir yer bulduk diyor. Ne diyor? 10 milyon sene evvel diyor. Burası mabedmiş diyorlar. Ne 10 milyon sene evvel? Dünya yoktu. Harran mı vardı ya? Böyle uyduruyorlar ya onlara bakmayın. Bu kazı yapıyorlar ya, arkeoloji mi Bunlar sıfırları fazla kullanır. Ha sıfırları fazla kullanır bu kardeşlerimiz. 13'ün e, öyle yani atmasyonlara aklımız tok Dünyanın 40 senede ne olduğunu gördük. Böyle 10 milyon senedir bize bir şey kalmazdı yemeğe yani. Neyse de ha kafamda çalışıyor o kadar yani. 40 senedeki tebettülatı gördüm. Az daha tanımıyorum yani. Tadını lezzetini fark edemeyecek hale geldik. Milyar sene diyor ya milyar. O zaman Adem Aleyhisselam'dan evvel Allah bunu yaratmış herhalde. Kuşak kurda yem yani. Nasıl oluyor? Ya Adem Aleyhisselam'dan buraya geliyor. Yedi bin sene olmadı. Bu Adem akşamdan evvel iki bin senede cinleri yerleştirdi, hadis-i şeriflerde geçiyor. Zaten ayette de Bakara Karasöz'ü bunu anlatıyor. Yeryüzünü de halife yapacağım diye cinlerle istişaresini. E cinler önce olduğu anlaşılıyor oradan. Yani meleklere de söylüyor. E melekler de bu cinler ifsat ettiler. Bir de bunları yaratsan bunlar daha berbat eder dediler yani ayet-i de geçiyor ya. O da işte o melekler de nereden anladılar kaybı bilmez. Cinlerin yaptıkları bozukluktan. Nefis şeytan devrede olduğu için. Onlar da ona kıyas ettiler yani. Sonra da melekler haddini bildiler. Sübhanekele melena illa muallem telanekele alimul hakim. Bizim ilmimiz yok. Ya Rabbi sen bilirsin. Tamam biz senin işine karışma Bize fikir sordun. Biz de beyan ettik dediler. E şimdi oradan ileride gitsen. Dokuz bin seneden dokuzdur ondur ya. E sen şimdi ne dedin? Harran yani isim olarak Harran takılmaz. Diyor. Harran, tabii, o bölge, dünya kuruldu, kuruldu. Karadeniz'de var, Akdeniz'de var canım. Ama... Harran nisbesi İbrahim Çayim kardeşinin yerleşiminden almıştır. O diyor yani 13'ün eski o dönemde Harran var mıydı zannetmeyin diye söylüyorum. Çok eski 5000 senelik ora. Adı da 5000 senelik ad. Sonra Seleme Hazretlerine Bistan bin Halil Harran'ına. Kale o dedi, "Akhbarana Nasr ibn Abdullah Abu'l-Feth." Nasr ibn Abdullah Abu'l-Feth bana bildirdi. O, o kimden nakletti? Ansevr yani ibn Yeziy Sevri ibn Yeziy Sevr radıyallahu. Anh. O kimden Halid İbn-i bunu iyi biliyorum, tabiinin ulularındandır. Halid i̇bn Maden büyük velidir. Sahabelerle görüşen. O kimden? An Muazib i Cebel'in, radıyallahu anh. Muaz Cebel Hazretleri. Onu tanıyorsunuz tabii, duymuşsunuz. Tamam. Şimdi arada kaç tane ravi girdi? Bir, iki, üç, dört, beş, Hazreti Muaz'ı sayarsak altı. Hazreti Muazlan ile beraber, Bezzar hazretleriyle Rasulullah Efendimiz arasında kaç ravi var şimdi burada? Altı. Ne kadar yakın değil mi? He? Biz şimdi bir senet, şimdi de senetli olanlar var. İsnadı Seyit Mahali Hazretleri gibi zatlar. İsnatlıydı babasından, yani Sabiha kadar ulaşıyordu İsnatları da. En az arada ne oluyor? 36, 37, 40. Yani işte aradakilerin yaşının durumuna göre uzun yaşayana, kısa yaşayana değişiyor. 120 sene yaşayan bizzat olursa arada böyle 30-40 yaşında ölen 3 tane oradan devreden çıkıyor tabii. O bakımdan yani silsilelerde de hani bazı 36 olan yerde bu nasıl 33'lü olmuş bu senet veya öbürü nasıl 40'a çıkmışı anlatabildim mi? Çünkü bazısına muammer deniyor. Muammer çok uzun ömürlü oluyor. 120-140 yaşarsa o da ondan son yaşlarında alırsa genç biri ne oluyor? Aradan Zincirden üç, dört tane kalkıyor yani Bu sefer bununki daha yakın oluyor Anlatabildim mi? He? Ne anlıyorsunuz acaba? Çok iyi Durum iyi gidiyor Şimdi altı tane ravi ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaştık mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuş mu? Bezzar Hazretleri yalan söyler mi aşağı? Büyük muaddis, bütün alimler Bezzar'a itibar etmişler bütün hadis kaynaklarında Bezzar geçer. İmam Bezzar. Zaten bunlar hafız. Bunlar 600-700 bin hadisi ezbere bilmeden, senetlerini de bilmeden, senetlerinde geçen bütün isimleri bilmeden, onların hallerini, ravilerin durumlarını bilmeden hadis hafızı olabiliyor mu? Olamıyor. Şimdi hafız Bezzar. Kur'an hafızı değil işte o. Kur'an ayda haydi ezberlemiştir. O, ne demek Hafız Bezzar? Hafız İbn Hacer denir mesela. Hafız İbn Hacer. Niye Hafız? Sen de zannediyorsun ki bizim düzcede çok var. Kardeşim, bu senin bildiğin hafızlardan değil. Bu adamlar 600-700 bin hadisi, metinleriyle, senetleriyle, bazı hadisler dört beş sayfa ezbere biliyor. Ravilerinin durumlarını da bir de ezberlemeyi de geçtik. Ravileri hakkında malumatı da var. Onun için kaynağımız düzgün. Müstedi Bezzar, hadis rakamı, bu yeni şeylerde rakam vermeye başladılar, yeni baskıları güzel oluyor. Hani birbirinden ayrılmak için, eskiler biliyorsunuz el yazmalar falan çok zor okunuyor, şey diyor birbirinden ayrılmıyor falan. Tabii o zamana göre mürekkep pahalı, işte kağıt yok, şu yok, bu yok, imkanatlar. Tabii yazıyorlar, ne yapsınlar? Küçük küçük yazmışlar, şimdiki gibi bolluk yok. Hadis rakamı 2655, 7 cilt, 97. sayfa, bayağı bir kitabın adı da El-Bahruz-Zekkar. Eskiden bu kitap da basılmamıştı, hep yazmada kalmıştı. Yakınlarda bunu birkaç sene evvel bastılar. Ben bunu senelerdir beklerdim çok. Bunu heysemi Mecmûl-Zevâid'de başka muhattisler nakil yapardılar, oradan görürdük. Ama şimdi kitabın aslı basıldı, bayağı bir cildi var, yani 20'ye yakındır. Efendim, Müsnedül Bezzar. Allah'ım istifaden nasip eylesen. Amin. Muaz ibn-i Cebel diyor ki Radıyallahu Allah'ın, Kale Rasûlullahi Sallallahu anh Rasûlullah sallallahu anh buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerif çok güzel bir ilim verecek bize. Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında. Gece namazının fazileti hakkında. Kabir hayatı hakkında. Ahiretteki yaşananlar yaşanacaklar hakkında. Hepimize fikir verecek. Men sallâ minkum billeyl. Sizden kim geceliğin namaz kılarsa İnşallah kılarsınız, he? Böyle ara ara kılarsınız herhalde. Zaten ben kılasınız diye bazı kere gece gece gece vakti kıldırıyorum yani, tesbih namazı, şu namazı, bu yatsıdan sonra olan gece namazı sayılıyor ya. O güzel oluyor, millet gidiyor eve, ne yapsın adam? Yatıyor aşağı. Geceden kim namaz kılarsa kıraatı sesli yapsın. Evet. Sesli okusun ne demek? Yani işte Kendini eşittirecek kadar değil. Kendine eşittirecek kadar zaten sessiz namazda öğle namazında da kendine eşittirecek kadar okuyorsun. O değil, cehri diyor. Cehri ne demek? Yani yanındaki de duyabilir. İşte başlıyorsun, Fatih falan, imam kıldırıyor ya, öyle. Ama tabii hanım uyuyor, çocuk uyuyor, evler dar, ses gider birbirine falan. Yani hanımı uyandırmak istiyorsan sesli oku tabii, daha da sesli bağırırsın. Ama e şimdi kadıncaz namaz kılamayacak durumundaysa veya rahatsızdır, veya beni uyandırma, ben geç yattım, çocuğa baktım der. Mesela o zaman da insanlara eziyet etmek doğru değil. Çok sesli bağırıp da, gürültü çıkarıp da, konu komşu falan değil. Ama en azından yanında duran birinin duyacağı kadar sesli okusun diyor. Bu emir değildir yani. Müsaadedir. Faziletini anlatıyor şimdi. Yoksa sen sessiz e, okumakta, hepimiz zaten gece de kalksak sessiz okuyoruz. Ama bu sünnet ayrı bir sünnet. Feinnel melekete tüsallibusaladı. Evdeki melekler sağındaki sondaki yazıcı melekler üzerinde koruyucu melekler onun namazına cemaat uyarlar diyor. Ve etes mülk krali bir de kıraatını dinlerler diyor. Yani onun okumasını dinlerler, memnun olurlar. Seni de tabi biraz talim tecvit bozuksa onu bilmem yani. <gülüyor> melekler de ona ne biçim adamsın mı diyecekler. <gülüyor> Ulan bir ağzını gözünü düzeltmemişsin, kaç yaşına gelmişsin, feyev diyorsun falan. Bilmiyorum yani, o da ayrı bir şey. Siz yine saflığa verin işi. Allah kabul eder Fazıl Kerem yani. Melekler de talim hocası değil yani. Onlar da senin ihlasına bakarlar. İhlas da iyidir bir şey ama yine de ağzını düzeltmeye çalış. Kıraatını dinlerler, feyizlenirler, bereketlenirler. Ve inne müminil cin. Cinlerin müminleri havada bulunurlar. Efendim, onlar havada bulunuyorlar, evlerde bulunuyorlar, onlara on marud der derler. Melekler her yerde var mı? He? Cinler de her yerde var mı? Var. Çünkü onlar, cinler derken burada bir de şunu düşünelim. Şeytan da kimlerden esasen? Cinlerden. Ama cinlerin Müslümanı var mı? Var. Şeytanların Müslümanı var mı? Yok. Yani şeytanlar cinlerin içinden bir fırkadır. Şeytanların babası, atası İblis'tir. Cinlerin atası Can'dır. Can, Kur'an kimde? Vel <gülüyor> Can ne kalak ne amin der. Buyurur. Ondan sonra, tabii burada Müslümanlardan bahsediyor. havada bulunan cinlerin müminleri, mümin olmayanın ne işi var namazla Kur'anla? Müminleri. وَجِيْرَانَهُ مَاوْ Bir de onunla beraber olan komşuları fi meskeni, Bir de evinde komşuların var. Onlara اُمْمَارُوتَّر derler. Senin attıklarından, ettiklerinden yiyorsun, etleri, kemikleri bırakıyorsun. Kemikler mesela cinlerin istifade ettiği yiyeceklerdir. Şudur budur falan. E bu gibi e, bazılarıyla birlikte yaşıyoruz. Yani bizim ev esasen çok nüfus var. Bizim evde çok nüfus var. Sizin evde de var. Ama tabii onlar şey yapmıyor. Doğalgaz lazım olmuyor onlara. Mesela hani bir oda kapalıysa burada da var. Onları da ısıtayım diye doğalgaz yakma yani. Ya yakmazsın zaten sen. enayi misin yani? Sen çocuğa bile yakmıyorsun. Üstünü giyin evladım diyorsun. Zam var. Ama neyse, e, yani evde varlar yani. Ha. Varlar. Efendim, o hadis-i şerif söylüyor. Ben söylemiyorum. Ciranew komşuları ma onla ben meskeni evin içinde diyor. Evin içinde, yandaki komşu senin evin içinde mi yaşıyor? Evin içindeki komşu ki, beraber yaşayanlar diyor. Bütün hadislerde geçer bu. Onlar da yusallûne bisalâti. Onlar da onun teheccüd namazına uyarlar diyor. Mü'min olanlar tabii ki de. Ve istemûne kıraatev. Onun kıraatını dinlerler. Şimdi, evde bu namaz kılınırsa, sesli okunursa, Kur'an okunursa, orada şeytan yaklaşabiliyor mu? kara suresi okunan eve diyor, sahih hadis. La bu şey Şeytanlar o yaklaşamaz. Ya. Secde suresi okuyan da var. Üç gece şeytan giremez diyor. Secde suresi okunan eve. Hadi bakalım. Sen dünyanın korumasını tutsan kapıya, şeytanı engelleyebilir misin? Hadis heriflerde bazısında üç gece tahdidi de var. Sahih hadisler hep, kütüb-ü sitte hadisleri ya. Onun için... Kur'an-ı Kerim'in çok büyük tabi tesiri var. Çünkü zaten meleklerin ve ruhanilerin gelmesi de şeytanların gitmesi anlamına da görüyor. Nur gelince nar gider. Nar ne? Ha iyi bildiniz ya. Bizim orada da çok var demediniz yani. <gülüyor> Bahçedeki nar zannetmiş. Ha nur gelince nar gider. Efendim, rahmet gelince azap kalkar. Kur'an okunan yerde huzur olur ehline geniş olur Kur'ansız evler ocaklar ehline dar gelir oradan huzur kaçar, melekler kaçar şeytanlar koşar evlerimiz ocaklarımız Kur'an sünnet ocağına tahvil ile. ya Rabbi alim bak ve o kişi açık sesle okursa teheccüd namazını gece namazını veyahut da yatsıdan sonra ben uyursam uyanamam Vitirden evvel veya vitirden sonra ama yatsıdan sonra olacak, yatsının farzından, sünnetten sonra. İki rekat bile kılsan, gece namazına niyet etsen, geceden sayılır. Bu rahatlığı da vereyim size de, kalkmayacağınızı biliyorum benim gibi sizde. Onun için yatmadan da gece namazına niyet oluyor yani, teheccüd olmuyor ama gece namazı oluyor. Çünkü teheccüd, uykudan sonra olandır, o eftaldir. Ama şimdi İmam-ı Azam gibiysem, hiç uyumuyorsan ne olacak? uyumuyorsantetrü olmayınca leyl, gece namazı oluyor işte onu demek istiyorum Cehri okuyunca evden kovar andari kendi evinden Hadi be. yanii Du ile dalo Bir de etrafındaki evlerden komşulara da faydan var bir uğursuzun 40 eve zararı var bir mübareğin 40 haneye faydası var Ah bu namazsızlar, abdestsizler. Bilseler bu evinde gece kalkıp Kur'an okuyanların kıymetini. Her biri efendim bizim apartmana geldi derler. Ama şimdi görüyorlar bir sakallı makal. Bu da nereden taşındı buraya ya falan. Halbuki sana siper be. Sana koruma ve be, Apartmana bereket. Anlamaz. Namaz kılan hürmetine yaşar anlamaz. Bir de düşman ol. Oturduğu dalı kesmek buna derler. Etrafındaki evlerden de kovar. Fussakal cin. Mümin cinleri kovmuyor bak. Fasık cinleri. Fasık cin var ya. Şimdi in, cinler de insanlar gibi. İnsanların, Müslümanların bozukları yok mu fasıkları? E, dolu Müslüman var, hiç içiyor. kumar oynuyor, yine. Diyor adam namaz yok ama kavur diyebilir miyiz onlara? Diyemeyiz. Müslümandır. Fasık deniyor. İşte bu Kur'an'ı sesli okursa diyor. Hem kendi evinden hem yandaki evlerden fasık cinleri de kovar. Ve merade de şey attığın, azgın şeytanları da kovar. ifritleri. merade mariten şey diyor, maridin cemisi. Yani en azgın ifrit, en pis şeytanları. Cinlerin de fasıklarını da kovar. Bir ne kalır? Melekler kalır. Bir de cinlerin salihleri kalır. O, o evde de sıkıntı olmaz. Beyn el beyte lade yuqra fi'l Kur'an hangi evde gece Kur'an okunuyorsa gece veya gündüz ama özellikle gece aleyhaimetun min nur <gülüyor> o evin üzerine nurdan bir çadır nurdan bir çadır derken yani feyiz halesi gibi böyle nurdan bir çadır kubbe şeklinde çatılır yaktediba ehlus sema gökteki melekler o nura tabi olurlar. Onlar yere inmeseler bile baktıkları zaman yerde nerede nur görülüyor? Biz nasıl baktığımız zaman nerede yıldız görülüyor? Yıldızı görüyoruz. Onlar da o evleri görürler nurlu. Çok acayip bir şey. Yine bir hadis-i şerifte sahih hadis-i şerifte gördüm. Buyuruyor ki اِنَّ اَهْلَ la لَا اِسْمَا مُنَ الْاَرْضِ ve illa el Kur'an. Gökteki melekler 6-7. kata kadar. Bütün melaike dünyadan ne kadar uzak, bizden ne kadar uzak olmalarına rağmen dünyadaki hiçbir gürültüyü, sesi işitmezler. Füze atsan, bomba atsan işitmezler. Çünkü zaten çok uzaktalar. Ancak müezzinlerin ezanlarıyla okunan Kur'anları Mevla yedinci kata bile anında ulaştırır. Onun için ezanı çok duyuyorlar ya. Ezanı bir de Kur'an kıraatları. Melekler işliyorlar onun için hangi evde okunsa Ta alemler duyuyor ha. Canlı yayına bağlandı. burada bir canlı yayına bağlandı. Onu da beceremedi herhalde. Ne etti bilmiyorum. Yani işte birkaç yüz bin kişiye ulaşalım derken hiç hikaye. Halbuki bir Kur'an oku, katır trilyonların, sayılar biter, meleklerin sayısı bitmez. Hepsine canlı bağlantı. E onlar sana amin derlerse, dua derlerse, istiğfar ederlerse, senin işin rast gitmez mi? Ne duruyorsun da hala Kur'an okumuyorsun? Ya Rabbi, şu filmlere, dizilere giden vakitleri görüyor musun ya? o bir insana bunu en büyük düşmanı yapamaz ya. Ne kadar zarar ettiriyor bunlar bize diye. Fuzuli işler. Ne kadar sure okuyabilirdin, ne kadar cüz okuyabilirdin ya. O faziletli surelerin hepsini okuyabilirsin, o filmler, diziler. En az herkesin ortalama televizyon seyretme şeyi üç saat. En az seyreden, en az. Üç saatte ne okunmaz ya? Kur'an yarısına gelirse, işte zararı görüyor musun? Kemal Teğün, nebil kewkemid dürriyifil ucecil bihar. Nasıl ki insanlar deniz dalgalarında karanlık havada kalmışlar, kıyı görünmüyor, fener görünmüyor, hiçbir yer görünmüyor, göz gözü görmüyor. Nereden bulacak kaptanlar yolunu? Ve bin Necmi'üm yehtedün diyor Kur'an. Yollarını yıldızla buluyorlar. Onlar biliyorlar, kutup yıldızı şurada, şu yıldızla. Kaptanlar çok, bizim kaptan abi rahmetli vardı. Allah rahmet etsin, kabrünür olsun. Ben hiç anlamam. Adam bizim köyden iyi biliyor şeyi, göğü. Bir karanlıkta kaldık, bir saymaya başladı. Şu şöyle, bu böyle, şu yedili olur, şu sekizli olur, şu tipli olur, şu kuzey, şu güney. Hiçbir şey ben bilmiyorum. Dedim Allah Allah. İşte denizciler çok bilir o işi. Onlar nasıl yıldıza uyarıp yol, yörünge bulurlar? Şimdi tabii işte şeyler çıkmış falan. Cihazlar meyazlar ama boşver. Bazı kere cihazlar üst top ediyor. Bir fırtına çıkıyor. Ondan sonra gel aşağı. Ama yıldızlar yol gösterdiği gibi Kur'an okunan evlerin üstündeki nur da meleklere yön gösterir. Ve filardıl kafri bir de Çölde, çölün ortasında sipsiyah olduğu zaman, şehir ışığı, hiçbir ışık yok. Yıldızlar nasıl görünüyor biliyor musun? Desen ki elinle tutabileceksin. O zaman diyorsun, bu ne kadar yıldız varmış, benim haberim yokmuş. E senin evinin orada lambalar yanıyor, sen ışığı nereden göreceksin yıldızın? Şeyde gördüm, hastadım ben yani çölde. Sahrada kaldı, hastadım. İşte o yıldızlar gibi ışıkları görünüyor, Kur'an okunan evlerin. فَيْدَا مَاتِ <gülüyor> Kur'an, Kur'an sahibi, ne demek sahibi? E bizim evde de üç Kur'an var hoca, ben de Kur'an sahibiyim. Ne Kur'an sahibisin ya? Sizin evdeki Kur'an'ı kim okuyor? Melekler mi okuyor? Ne kadar Kur'an okuyorsan, ona göre sahibisin. Kur'an'ın devam eden adamı öldüğü zaman, o gece namazı kılan adam, dil gel o çadır kubbe kaldırılır. Çünkü neden? Evdeki daha okumuyor ki kalanlar. Çadır neden kuruluyordu? Okuyan'dan sebep kuruluyordu. Var evde on, on nüfus. Adam gitti ya ertesi gün okuyan yok. Fe yanzurul melâke minessemâ Melekler her zaman orayı mimlemiş. Gökten bakarlar. Buranın ışığı ne oldu? Fe le ne zâlike'n-nûr nur. nuru göremezler. Göremeyince hemen ne anlarlar? Vefat ettiğini anlarlar. Ne kadar Kur'an'a devam etmiş adam ki fire yok. Tekleme yok. Melekleri tam alıştırmış yani. Öyle Kadir gecesinden Kadir gecesine Değil. Fethen Aul Meleğe iki min sema ila sema. Bu sefer birinci kat semanın melekleri ikinci kat semanın meleklerine selam verirler, derler ki başımız sağ olsun. E, falan zat evinden her gece nur parlayan kubbe çatılan falan zat vefat etmiştir. İkinci kat semanın melekleri geriye üçe. Anladın? Böyle böyle semadan semaya taziye. Sen çok zenginsin ağasın, paşasın, aşiret liderisin, falan filan. Sen öldün mü, taziye çadırı kuruluyor mu? Kuruluyor. Kaç bin kişi geliyor? En ağasına, paşasına gelsin, on bin kişi. Seksen tane öküş kestim. Yedirdim, içirdim milleti. Ben şöyle ayın paşayım, babamın ruhuna. Allah kabul etsin. Ama, öyle adamlar var ki, belki taziyelerine iki kişi gitmiyor, gariban, itibarsız görülüyor. Ama Kur'an ehli oldukları için vefat ettikleri zaman yedi kat zama taziyede bulunuyor. Dünya'da hiç itibarımız olmasa da Allah'ın de bu itibarımız olsa biz buna talip olsak daha iyi değil mi ya? Kur'an'ın kazandırdıkları. Fetusallil Melaiki Ala Ruhi Firrooh. Bunun üzerine melekler diyorlar, haydi buyurun cenaze namazına. Bu Kur'an-ı Zat'ın ruhu için yedi kat semanın melekleri cenazesini kılıyor. Bizim belediyenin cenaze imamına melekler uyuyor demedik yani. Kendileri kılıyorlar. Ruhlar aleminde onun ruhuna kılıyorlar. Anladın mı? Ha, cenaze namazında da sağımızda, solumuzda var, meleklerimiz kendimizde. Orada bulunanlar uyabilir. İyi bir adamsa öyle. Onu demiyoruz. Bu başka bir namaz şimdi. Seninle gezen melekler değil ki bunlar. Yedi kat zamanın melâkesi kılıyor. Ya Rabbi ya! Çok heveslendim ya! He? Çok hevesleniyorum böyle cenazem kalabalık olsa, kalabalık olsa da kuru kalabalık olmasa kardeşim. Gelenin abdesti yoksa, kuslu yoksa ben ne yapayım ya? Beni de berbat eder. Bizim namazı da karıştırır yani. Tamam. Cenaze dolmuş Vehhabi, Şii, bilmem ne mezhepsiz şer Ne yapayım ben öyle? Şöyle, ehli sünnet adam, yüz kişi olsa tam ehli sünnet falan, ben af olurum. Çünkü hadis şerif kesin. Mansal alemi etümidel müslüman kufür alı. İman susursam Allah muhafaza etsin. İman ölürsem yüz müslümanın cenazesini kılanın meyitin günahları af olur diyor. Cenazede bir yüz kişi hazırlamak icap eder. Ama işte bu para pullan da Olmuyor. Parayla topladığının da abdesi olmuyor yani. Adamın da yarım abdesi olabiliyor. Onun için bu yüzü bulmamız lazım. Yüz Müslümanla en az tanışmamız lazım. Öldüğünde arayan, cenazene gelen bir Allah yolunda ihvan, kardeş edinmen lazım. Nerede bu zamanda? İnternetten arkadaşım çok. 10 bin takipçim var. Cenazede kaç kişi gelir? Ona bak. Bir de gelende ne? Hal nedir? Allah'ın inde makbul müdür şahadeti yani? Fasılın şahadeti makbul değil ki. Namaz kılmayanın şahitliği makbul mü? Mahkemede makbul olabilir. Allah'ın indinde makbul değil, şeriat mahkemesinde de makbul değil. İnceliyorlar işte kadınlar. Efendi, melekler ruhunun namazını kılarlar. Summe tesekkül meleke el hafizeyn ellezeyn kana. Şimdi bu adam ölünce bunun sağındaki, solundaki melekler ne oldu? Boşta kaldı. Şimdi allah Teala onlara demez ki, aa bu arada da yeni biri buluyor erdi, ona melek lazımdı, kadroda açık vardı, bu da öldü, iyi ki siz buraya geçin falan. Mevla böyle bir buradan Urfa'ya falan tayin çıkartmaz yani melekleri falan. Bu melekler ne oldu? Boşa düştü. Boşa düşünce gökteki melaike o, onun yanındaki melekler semaya yükseldiği için Onlarla karşılaşırlar. سُمَّتَ اسْتَغْفُرُ لِهُ الْمَلٰيٰيكَ Ondan sonra derler ki, e ''Ne yapalım?' E, arkadaşınız buydu, adamınız buydu. Kur'an ehliydi, namaz ehliydi. Adam şimdi vefat etti. Mevla'ya sorarlar. Mevla'mız da buyurur ki, ''Şimdi siz o diriltileceği güne kadar sade istiğfar edeceksiniz. Sizin günahınız zaten yok. O istiğfarları da bu adamın affı için yapacaksınız. Bu Kur'an gece namazında Kur'an okuyan adam için. Özellikle sesli kılan adam için. Ne şirkete hissedarlık ya? Böyle bir şirket var mı ya? Her yer kapansa bu kapanmaz. Dünya batsa bu bu kar batmaz. Maddi işler ne kadar kısır işler. Şimdi buraya kadar hatırlıyorum. Yunus Efendi Buradan ileriyi konuşuyorum şu an. Geçen hiç okumadığım yer. Geriye buraya kadar okuduğumu hatırlıyorum. Hep birkaç aylar oldu. Kim buyuruyor? Kim buyuruyor? Resulullah sallallahu teala buyuruyor. Şuraya bir katma karıştırma yapıyor muyum? Yapmıyorum. Kelimeleri okuyorum. Bak Arapça bilenler, dünyanın her yerinden dinletebilirsiniz tercümanların. Arapçası okuyorum. Anasını, kaynağında söyledim. Kitabında cildi sayfasını verdim baştan. اَمَا مِنْ رَجُولِنْ تَعَلَّمَا كِتَابَ Bir adam Allah'ın kitabını güzel öğrenirse, çoluk çocuğa öğretemedik, terbiyeden aciz kaldık, sen ıslah ile ya Rabbel alem. öğrendiklere kadar mı iyi öğretmek lazım. Kur'an eğitimi, talimi, tecvidi, mekarcı hurufu, harfleri düzgün çıkartmak, ya biz dünya bunun için geldik ya, ne iş yapıyoruz da gideceğiz. Kur'an'ı öğrenirse, Gecenin bir saatinde. Bir saat altmış dakika demek değil yani. İşte iki rekat bile kılsan, gündüz bin rekattan eftal. Neye tekabül eder? E nedir yani iki rekat insan? Yani tabii iki dakikadan aşağı düşmemeli. Düşerse yanlış olur da namaz. Ve lakin yani olsun üç dört dakika ya. Bile kılsa diyor yani. iki rekat bile. İki rekattan aşağı namaz yok. En az iki rekat kılsan, bile gecenin bir anında kılmış oluyorsun. Zaten onun için buyuruyor yani. Rakat yani bir laile kayrımın elfi rakatim binler. Günümüz bin rekat kılacağını, gece iki rekat kıl. Nafile. O kadar önemli bu gece iş. Şimdi bir adam çocuğun veya neyse kendisi kitap Allah'ın kitabını öğrendi. Sonra gece kalktı bir an birkaç rekat nasip olan kıldı. İlla asat biit ilkel lailetül ma'züyetül lailet el Allah Allah. O gece geçtiği zaman gelecek geceye vasiyet eder. Gece, gece. Geceler de bizim üzerimize nedir? Şahittir. Kur'an-ı Kerim hep geceden bahseder. Değil mi? وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَىٰ Ondan sonra وَالْاَيَالِنْ aşır. <gülüyor> Ondan sonra efendim, birçok ayet-i kerimede yani وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَىٰ Leyl, gece demek. Hep geceyi şahit tutar. Ve şahidin ve meşhud, şahitlik edenlere de edilenlere de yemin ederim Hatinde günler ve geceler üzerimize şahittirler buyuruyor. Hadis-i şerif tefsir ediyor bunu. Çünkü zaman dilimi ve mekan parçası hangi yerde namaz kıldınsa o da şahitlik ediyor. Zinat đi sen üzerinde ona da şahitlik eder. Ne diyor i̇zzül Zil de? Vekal el insanu ma Kıyamet zelzelesi başladığı zaman insan ne oluyor buna ya? Dediği zaman يَوْمَيْذِنْ تُحَدِّثْ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا O zaman topraklar haberlerini anlatmaya başlar. Niçin? Rabbin ona vahyettiği için o da der ki Ya Rabbi benim üzerimde şöyle şöyle yaptı. Onun için tevbe-i nasuh ile tevbe edilirse Allah şahitlere unutturur. Ahirette daha konuşmaz aleyhine. Tevbe etmedin hepsi dökülecek. Onun için Kur'an'la, gece teheccüd namazı ile geçirdiğim bir gece ondan sonra gelecek geceye vasiyet yapar. Ne diye vasiyet yapar? En tünebbe'ü saati Bak der Teheccüd vakti şu saatte bu arkadaş kalkıyor bunu o saatte uyandır Ve en tekûne aleyh hafîfeten Bir de buna ağırlık verme Uykusu hafif olsun, gecesi rahat olsun der Gecesi huzurlu olsun der Dün gece teheccüd kıldıysan bu gece vasiyetli. Bu gece bir gece namazı kıldıysan yarın geceye tembihat yapıyor. Anladın mı? Nasıl oluyor hoca bu ya? Ne demek nasıl oluyor? Sen sizin telefona mesaja giriyorsun, beni şu saatte uyandır yazıyorsun. O da o saatte seni çalıyor. Nasıl oluyor bu? Allah'ın demiri. Nereden biliyor saat yediği beş geçti? Ya, sen programlıyorsun oluyor o da cansız cep telefonunun canı mı var beyni mi var e var beyni, beyni var ama canı mı var, ruhu mu var e yok, cansız şeyde nasıl oluyor bu e Mevla'da programlarsa geceyi de e sen bir beşer olarak bir şey program yüklüyorsun Allah geceye gündüze program yükleyemez mi e güneşin de canı yok nasıl programlı dakikasında doğuyor Gece güneşin batacağı önceden bile belli. Şu saatte güneş batacaktır. Güneş o dakikada batıyor yani. Senin mi senden mi haberi var? Amerika mı yaptı programını? Güneşin programını? Yok. Emeviler programlamıştı. Geceyi de öyle programlamış. Bu adam diyor, "Deccüt kılarsa diyor, buna şahit ol. Bütün işleri yapan, yaratan ancak Allah Teala." Öbür geceye de va vasiyetçi ol. Efendim ki yani demek ki bir gece namazına kalkan ertesi geceyi sanki bereketle, hafif olarak, rahatlıkla, huzurla ibadete geçirmeye yani namzet oluyor. Bu da önemli bir konu. İşte zaten günah günahı çekiyor. İbadet de ibadeti çekiyor. Hanelerle de para parayı çeker. Onun gibi yani. Kiminde de para parayı çekiyor. Şu adam çok parası varsa dolar çıksa da kazanıyor, inse de kazanıyor. Benim gibi sıfırı tüketmişse, inse de değer çıksa da derdi. Yani onun için para parayı çekir, ibadet ibadeti çekiyor. Bu gecenin ge teheccüdü öbür geceye tembihat yapıyor. Ama Allah'ım o bu gece işçi iştin, yarın gece kim bilir daha beter olursun. Çünkü neden? Günah da veriyor, teşnelik yapıyor. Ve icamate, Adam öldü. Gece namazlarına devam eden adam öldüğü zaman şimdi başka bir faziletine geçti. Kur'an okumaya gece evinde devam eden adam, sesli kıraat yapan sünnete ittiba eden adam ve yani elu ailesi de ne yapmaya başlamış? Onu hazırlamaya başlamış. Tehzicu tekfin derler. Techiz cihazdan gelir. Arapça cihaz da Arapça tabii. Türkçede cihaz diyorsunuz ya. O hazırlanma demektir esasen kelime kökü. Yani işte suyu hazırlanacak, ısıtılacak, yıkayan gelecek, işte evde şimdi yapmıyorlar artık. Eskiden evlerin kenarlarında falan yapılırdı. Şimdi belediyeler, yerler yapmışlar o iş için. Yine de evinde de ölüsünü yıkatanlar var tabii. Sünnete de uygundur efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek evini de yıkanmıştır. Sünnete uygun olan tabii evinde ama şimdi nerede? Evde, ocakta yer yiyor. bir de çoluk çocuk korkar. Sen daha çok korkarsın zaten. Bir de ondan sonra evde ölü bulundurmayalım. Sonra bu evden çıkmamız icap eder falan. Niye çıkmanı icap ediyor? Aklıma gelir. Burada yıkamıştık. Burada şu olmuştu. E ne oluyor? Bu adam zaten dün oturuyordu orada. Sorun yok ki yani. Baban ya falan. Ama şimdi öldükten sonra ölünün yüzü soğuk olur biliyor musun? Ben şimdi böyle sağda solda bizim buralara bulaştırmayalım falan. Böyle psikolojiler böyle. Millet hayata endeksleşmiş. Ölümü hiç düşünmemek için. Yani bir meyyitin böyle dolanmasını bile orada bir evini kapısına bile getiriyorlar. İçeri bile sokmadan kapıdan gö götürüyorlar. Yani o da çoğu getirmiyor da son bir yıkandıktan sonra da evine uğratalım diyorlar. Komşularına helallık alalım. O bile sonra yani dışarıdan çoğu. O da kalktı çoğu yerden o da kalktı yani. Yok ya lazım değil biz helal ettik yani. Tamam siz doğru götürün diyorlar. Yeciül <gülüyor> Kur'an. <gülüyor> Hemen Kur'an gelecek. Kur'an geliyor. Saat senin cenazen yıkanmadı. Yıkanmaya başlıyor. Hazırlık başladı. Hazırlık. Sudur, şeydir, sabundur falan. fi suratin, hasenetin, güzel bir kılığa girer. Cemiletin, Cemil, Arapça'da güzel değil mi? Cemiletin, suret mühennesi olduğu için. Kelime mühennestlikleri bunlar tabii de. Çok güzel, nurani. Yani sen onu görsen var ya, Kur'an'ın büründüğü sureti. Mahşerde göreceğiz. Kur'an bize suretle gelecek. Kabirde de bize bir şekle bürünüp gelecek. Eğer biz Kur'an ehliysek Kur'an bizi ziyarete kabirde gelecek. Hele de mahşere kadar terk etmeyecek. Tek vefalı dost. Hiç bu Kur'an'a biz gereken ilgiyi gösteriyor muyuz acaba? Güzel bir surete bürünmüş gelecek. Ve inde başının üstünde duracak. Şimdi orada uzatmışlar. O da böyle Kur'an-ı Kerim ama cenazenin yakınları onu görüyor mu? Görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsa görür müydü? Gelirdi. Melekleri görüyor muydu sallallahu aleyhi ve sellem? Bazı veliler de görür. İmam Gazali bunu delillerini ispat etmiştir. Bazı veliler de görür. Çünkü sahabe-i kerramdan görenler oldu. Sahabe velidir çünkü. Evet. Hatta ensardan birinin ölüm döşen de yanına gidince ne yapma ne buyurdu? Allah Allah ya melekel mevdu Urfuk bi sahibi Ey ölüm meleği dedi sahabe duydu Ama Aziz-i Aleyhisselam'ı görmüyorlar Efendimiz söylüyor Bu da sahih hadiste geçiyor Ahmed ibn-i Hanbel'de falan olabilir Kaynağı var tefsirde yazmışız Oturdular öyle Adam can çekişiyor Sahabeden zat Efendimiz ve sellem, birden dedi ki Ey ölüm meleği Urfuk bir sahibi. Arkadaşıma yumuşak davran. <gülüyor> Sonra cevabını sahabe duymuyor. Efendimiz cevabını söyledi. Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Inni bi mü'minin rafiq. O da sana ne dedi dediler? Buyurdu ki, bana cevap verdi ki, ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sen merak etme. Ben her imanlı ölene yumuşak davranıyorum. Allah Allah. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybedince sahaben elini kaybettiler ya. Anında görüntü. Onun için ağladıkları zaman, yani sahabeden birçoğuna sordular, bu kadar niye ağlıyorsunuz? efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu vasiyet etti, böyle şey yapmayın, çok üzülüyorsunuz falan falan Buyurdular ki, biz... Alacağımızı aldık. Allah dinini tamamladığına göre, vazifesini tamamladı. Dünyada kalıp eziyet mi çeksin? Vazifesini tamamladığını biliyoruz. Ama biz gökten gelen vahyin kesildiğini alıyoruz. Devamlı müdahale ediliyor. Olayların üzerine haberler geliyor Mevla'dan. E şimdi bir daha gelir mi bir vahiy? Gelmez. Bir beş salih rüyalar kaldı buyurdu sallallahu anh. Hatta vefat edeceği Birkaç gün kala, son Ebu Bek Sıddık imam olmuştu, ayağa zor kalktı, böyle biraz perdeyi açtı, baktı cemaat, sahabe dizilmişler. Dizilmişler namazda sevindi, ağladı ama çıkacak güç bulamadı artık. Sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram da fark ettiler perdenin açıldığını, herkes üngür, üngür bütün cami yıkılıyor. Buyurdu ki üzülmeyin, üzülmeyin, vahiy kesiliyor ama... Le mepgamel mübeşirat iller <gülüyor> uya salihha, salihlerin gördüğü salih rüyalar müjdeciler olarak devam edecek. Onu size bırakıyorum bu yere. bu sahih hadistir. Buhari'de bile var rüyanın salih rüyanın nübüvvetten cüz oldu. Peygamberin gördüğü rüya değil. Peygamberin gördüğü rüya zaten vahidir, o otomatik. Mümin salih kulların gördükleri de nübüvvetten bir cüzdür. Ama şeratta fıkıh olarak hüküm bağlamaz. Ve lakin kendi özelliğinde veya vasiyet ve nasihat babında insanlara uyarıcıdır veya müjdecidir. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Er-ru'ya sâlihetu yerahel mü'minu ev tura lehu. Bu hadis de yine sahihde geçiyor. Bu hadis onu izah ediyor. Salih rüya diyor. Peşinden de diyor ki, bir mü'min adamın, kadının kendi için gördüğü veya kendisi namına başkası tarafından görülen... Ona nübüvvetten cüzdür diyor. Yani o kadar büyük garantisi kesinliği var. Ama tabii ki insanın da salihlerden olmasında fayda var. Ne kadar doğru konuşursa gündelik hayatında rüyası o kadar sadık olur diyor. Ne kadar yalanı fazlaysa rüyası da o kadar yalancı olur diyor. Hadis-i şeriflerde bunu beyan ediliyor. Bütün alimlerimiz beyan etmişler. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabında, Türkçe olan kitaptı yani Arapça değil, Türkçe olan da bu konuda izahat vermişim. Orada bayağı ilim var. Bir de 40 hadis var ya, 40 hadis kitabının zannedersem son hadisi midir? 40. hadis olabilir. Rüya ile ilgilidir. Kütüb-i Sitte'de müttefakun aleyh orada da bir şerh var. Güzel bir malumat yani ilim olarak alabileceği kaynakların hepsini orada görebilirsiniz. 40 hadisin sonundaydı diye hatırlıyor. Şimdi keşfi açık bizat da görebilir. Ama tabi e, tabii şu anda genel durumda Kur'an-ı Kerim güzel surete girer Ölünün yanına gelir Adam ölmüş Ama sen onu göremeyebilirsin Göremezsin yani Biz şu anda biz de ne yapamıyoruz Bugüne kadar da sıfta yok Görmedik yani Görmedik ama Görmüşten çok inandık mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Böyle buyurduysa hak mıdır Güzel surette gelir Başının üstüne durur Sonra kefenleri dolarlar Yıkama işi bitti Kefenleri Sardılar Allah. Sonra Hatta yudurace fî ekfânihî hazret Kur'an'ın nuru derlenir, toparlanır. Nur biliyorsunuz ne yapmaz? Metraj kaplamaz, santim tutmaz. Nurani varlıklarda buraya bütün melâke şuraya bile sığar. Nurani varlıklar olduğu için şey değil madde boyutunda değerlendirilemez. Yani adamın bir oturacağı kadar yer lazım. Onlarda öyle bir şey yok. Onun için Kur Hazreti Kur'an o nur ile pürnür suretten e, efendim, o haliyle gelir vefat eden zatın kefenlerinin içine girer. Hadi bakalım. Biz ne yapıyoruz? Efendi Hazretlerimizden gördük, kitapta da gördük. Toprak alıyoruz. Gömüleceği kabrin toprağından. Toprağı ne okuyoruz? Yedi tane İnnihan ne okuyoruz. Yedi İnne Hazretleri okuyup, kefenini bir kat açıp göğsüne koyuyoruz. Efendi Hazretleri böyle yapardı ama İmam Deyrebi Mücerrabat birçok alim bunu yani kitaplarında naklediyorlar zaten. Yani şimdi tamam da adamın ameli bozuksa da, bir faydası umulursa da yani hani Müslümansa tabii de bir faydası umulursa da Hazreti Kur'an'dır ama. Şimdi al, adam... Bana yediğinden zaten okuyacaklar mı? Onu koyacaklar mı? Bunu kaldıracaklar mı? Evde mi unutacaklar? telaşamı gelecek? Felan felan. Kardeşim, sen her gece kendin Kur'an'ını okuda, Hazreti Kur'an en güzel surette gelsin başın ucuna da, senin kefeninin içine Kur'an'ın tümü girsin. Daha iyi değil mi ya? Hep amel, amel, amel. وَنْ leyselil الْاِنْسَانِ illa مَاسَا kendi gayretinden gayrısı insana yoktur. Yani ne demek? Tabii birinin hediyesi, duası, sadakası, sevabı gelir ama yani sen kendini düşünmediysen de seni de kim düşünür ya? Düşünsen ne kadar düşünür? Taşımasıyla değirmen mi olur? Bu eski alimler bunları ne kadar anlatıyorlar kitaplarında? Ne kadar muazzam zuhuratlar? Büyük, eski eserler yani. yani. Adama çocuğu devamlı okuyormuş. Ha Allah! Evliya Allah'tan bir işte gidiyor, o mezarlıkta başka ziyaretler var. Keşif eli görüyor. Bakıyor işte efendim, mezarların kenarlarında ruhlar, yani şekillere bürünmüşler tabii. Ruh cisme bürünmeden görünmez. Böyle herkes bir şeyler topluyor falan. Ne yapıyorsunuz dedi. E bu yani... Ebu namhilletül Evliya gibi en eski eserlerde, muhteber eserlerde gördüm, Kaynağında verebilirim. Ondan sonra diyorlar, onlar cevap veriyorlar. Ya işte gelen geçen okuyorlar, dualar, hediyeler gönderiyorlar. İşte herkes topluyoruz kenardan, köşeden. Efendim, kendin çok zengin değilsen işte böyle olur. Ondan sonra topluyoruz diyorlar. Birisi toplamıyor. Ona diyor, selamünaleyküm diyor. Bu da aleykümselam demiyor. Niye demedin diyor? Biz ölüler şeriatın hükümleriyle mükellef değiliz diyor. Sen selam verdin almak farz. Biz mükellef değiliz diyor. Buyur ne soruyorsun? Sor diyor. O da diyor ki sen diyor niye diyor şey yapmıyorsun? Arkadaşlarınla beraber bir şey almıyorsun diyor. Diyor ki ya benim bir oğlum var diyor. Sıralı okur diyor. Hediyesiz hiç kalmıyorum yani bunlar muhtaç diyor. Okuyanları biraz az şey hediye az mı burada kapışıyorlar? Ne gireyim aralarına diyor. Nasıl olsa diyor durumum iyi. ne oğlun kim diyor. Diyor ki falan yerde adı da var. Bağdat'ta işte şu çarşıda bir şey satıyor. Helva. Arapça adı da var. Helva satıyor diyor. O da uyanıyor gece. Rüya görüyor rüya. Uyanıyor, kabristan'da görüyor. Uyanıyor, ondan sonra gidiyor, o çocuğu buluyor. Bir de bakıyor, cık, devamlı o bir şeyler alıyor, satıyor, bir şeyler yapıyor, mallar, canlı şey. Devamlı okuyor, okuyor. Allah Allah, hiç durmuyor. Bir seyrediyor, şey ediyor. sonra diyor, selamünaleyküm. Sen de herhalde selamı alırsın diyor yani. <gülüyor> o da diyor, aleykümselam diyor tabii. Ondan sonra diyor, ya diyor, babanın selam var. Aa, nasıl oldu? Rüyamda gördüm diyor. Senin de adresini verdi, bana da gönderdi diyor. Hediyelerinden çok memnunum. ''Evladım, aman devam et.'' diyor, ''Babanı orada zengin bırakmışsın.'' diyor. ''Ben diyor sıralı okurum.'' diyor, ''Ep babama ediyor, hep babama ediyor.'' Ondan sonra yine o zat kabristana gidiyor, O öyle keşifeli büyük velilerden dalıyor. Bakıyor, herkes bir şeyler topluyor. Bu eski gördüğü adam da, mezarlıktakiler aynı adamlar tabii, ruhları da aynı ruhlar. O da bakıyor, o da biraz bir şeyler aranmaya çıkmış. Hayırdır inşallah diyor. Anlıyor. Rüyadan uyanınca diyor ki mutlaka bunun oğlu ölmüş. Çünkü bu hediyesiz kalmış diyor. Hemen anlıyor. Gidiyor çarşıya bakır diyorlar vefat etmiş. Bu kadar meseleler takibat altında. Öldü gitti. Gömün gitsin. Ruh gömülmüyor ki. Ruh ölmüyor ki. Ruh'a ölüm yok. Ya cennet bahçesinde, ya cennet çukurunda. Ama bedeniyle irtibatı var mı? Var. Bedeni, arş arşa âlâda olsa ruh bedeniyle irtibatı var. Gelip birisi selam verse, efendim, o da ona cevap veriyor, tanıyor. Bu hadis-i şeriftir. Kim bir müslümanı diyor, İbni Kesir bile hadis hafızı. O İbn Kesir de hafız, Hadis hafızıdır. O da bu hadis-i şerifi naklediyor. Dünyada tanıdığı bir adamın kabrine gitse selam verse mutlaka cevabını alır diyor tanıdığının. Bu hadis-i şeriftir. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten mezarlıklara gittiği zaman ne derdi? Esselamu aleykum daraka ve minü'minîn. Entumü's-sâbikûn ve Selam verirdi. Peki ruh diri olmasa Ruhun bedeniyle, gömüldüğü mezarla irtibatı olmasa Gidip de koca bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Taşa toprağa Selam'u Aleyküm der mi? Niye gidip başka bir taşa Selam'ın Aleyküm demiyor? Niye mezara geliyor da mezara diyor? Ha, bu hadis-i şerifler nerede? Bu gari, müslüman, dünya kadar var selam verdiği E demek selam neye verilir? Taşa toprağa verilmez, ruha verilir, esas insan ruhtur Beden iskelet Mevzu bu. Ahiret böyle bir alem. Sen ne zannediyorsun? Öldüğün, ot gibi biteriz, biteriz. Nereye bitiyorsun? Bunları inkar eden ne? İlayatçıların bir kısmı bunlara inanmaz. Zaten çoğu bunlara inanır mı? Ya kamera koysam böyle bir şey görünmüyor. Rezil olacağız diye anlatma diyor ya. Koca Hayrettin Karaman. ismine bak, cismine bak. Bu lafı yazılır mı ya? İyi ki, iyi ki. Çıksın baklalar ağızlardan, çıksın. Ondan sonra hala tarikat eli adamlar bile ona yazı yazdırıyor. Abim iyi hocadır, şudur budur. Ya şerahsız tarikat mı olur ya? Şerahatı korumayan tarikatlardan uzak durun ya. Uzak durun. Şerahata bağlı olmayan adamlarla irtibatlı olan tarikatları terk edin ya. Ne tehlikeli bir şey ya. Ayette hadiste itirazı olan adamla... Bu da hocadır diye irtibatı devam ettiren cemaatler var. Nasıl iştir? Allah bize hayrı şeri göstersin, hakkı gösteri buydursun, batıldan istinaf nasip eylesin amin. Ve yekunul Kur'an hazreti Kur'an geliyor, kefenlerin katlanırken içine giriyor. Ala sadrihi dünel kefeni. Kefenle efendim Kefenin altında, aşağısında, göğsünün üstünde, tam derisine değen noktada Hazreti Kur'an yerleşiyor. Allah Allah. Ala sadri dünel kefeni. Kefenin alt tarafına yani aşağısına. Ala sadri göğsünün üstüne. Allah Allah. Yani sana direkt temas ediyor Kur'an, direkt derine direkt temas ediyor. kabri. <gülüyor> o kişi mezarına konduğu zaman. Allah Allah. Ve <gülüyor> topraklar üzerine düzlendiği zaman. Ve <gülüyor> Ailesi, karısı, kurusu, çoluğu, çocuğu ondan dağılıp ayrılıp gittiği zaman. Hadis-i şerif devam ediyor. Etahu <gülüyor> Meyyit'e geldi, gelir. Münkerun ve nekirun. Münker ve nekir. Münker hiç tanınmamış, nekir inkar edilen. Yani dünyada öyle korkunç, öyle bir suret görülmemiş. Gören, nasıl bir şeydirler diye tanımamaktan paniğe kapılıyor, korkuyor onlardan. İki meleğin adı, biri münker, biri nekir. Rabbim cümlemiz. Ahsen surette irsal eylesin. Allah'ım muhamin Allah. Şimdi bu Feyyudlisani'yi, onu oturtuyorlar. Şimdi dikkat et! Ölüyü oturtuyorlar ama can nereden aşağı giriyor? Belden yukarısına giriyor cevap vermesi için. Belden aşağısına ruh geliyor mu? Gelmiyor. Gelse zaten tak bir kafa vuracak tahtaya. Ama tahtaya vurur. Tahtayı da yakın yaparsan tahtaya vurur oturur kendine. Onu kabrin, kabrinde oturtuyorlar. Peki bu hadis-i şerif Bukhari'de de var mı böyle bu manada? Var Bukhari'de de var Kabrinde onu oturtuyorlar Sual cevap için Şimdi kamera var mı? Var Kamerayı koysan sonra çıkartsan kamera bunu alabilir mi? He? Alamaz e, oturuyor diyorsun nasıl diyorsun kamera almıyor Ya kardeşim her oturanı kalkanı Kamera mı alıyor ya? Allah Teala kameraya al derse alıyor, alma derse almıyor. Ama bu dört boyutlu, kırk boyutlu olsun. Ama tamam adamı oturttukları hakikaten oturtuyorlar belinden yukarı. Ve lakin senin o oturtmanı senin kamerana mevla aldırıp da gayba imanı gayıptan çıkarır mı? İyi, bir de münker sesini de duy. Ondan sonra cevabını da işit. Ondan sonra... Youtube'a at! izleyicilerin milyona patlasın. Ne olacak onun sonra? allah Teala buraya lezine-i bil gaybi görmeden iman ediyorlar. E melekler yanımızda, sağımızda ayet var. E görüyor muyuz? Bize ilham veriyorlar. Duyuyor muyuz seslerini? Veya şeytan geliyor, vesvese veriyor diyor Kur'an. İşittik mi şeytanın sesini? İşitmedik ama kalbimiz çok iyi Duyuyor vaziyeti yani Bir vesvese bir de baktık soluğu bilmem nerede alıyoruz Git şuraya gidiyoruz Şeytanın peşinde dolanıyoruz Bu kadar günah milleti kim şefk ediyor Onun için kardeşim Buyurulduğuna Aynen inanacaksın Ve lakin niye göremiyorum Kamera niye çekemedi bunu diye de Hayıflanmayacaksın Çünkü öyle olsa Kayba iman kalır mı? Kalmaz herkes görür Herkes görünce zaten kafir kalmaz. E Mevla da ne istiyor? Gözüyle görmeden iman etsin ki imanı müteber olsun istiyor. Yoksa Allah Teala herkesi zaten otomatik Müslüman yaratır yani. Kimseye günah da yaptırmaz. Günah işlerken de gücü kuvveti Allah veriyor imtihan olsun için. E i̇mtihan hikmeti diye bir şey kalmaz ki o zaman. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yanlış konuşur mu haşa? Bu Bukhari'de de var, kabrinde onu, oturturlar. Şimdi en zor zaman, orayı açtın mı ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat, İnşallah cennet daha rahat. Ama o noktaya kadar iş geliyor. gecev Kur'an, o anda yine baktın, kimse yok, arkadaşlarım bırakmış gitmiş, zaten melekler bekliyorlar, çekilsin. Hadis-i şerif ne diyor? Bukhari, Kur'an'dan sonra en sahih kaynak, vahiy niteliğinde Kur'an nasıl vahiyse, hadiste aynı vahiy. Hatta innehu leyesme'u kar'an-i alihim. Ey yedi Hayrettin Karaman, sen Buhari'ye inanıyor musun? Sen Peygamber'e inanıyor musun? Bu hadise inanıyorsan, diyorsun ki ölüler işitmez. Al sana hadis-i şerif, diyor ki, takunyalarının, ayakkabılarının Çatçut etmesinin seslerine kadar işitiyor. Eyvah beni bıraktılar gidiyorlar diye dağılma seslerini duyuyor. Ayakkabı seslerini duyuyor. Bu Buhari. Ne diyeceksin şimdi bana? Yani bir insan evvela Allah'a peygambere iman edecek hoca olmadan evvel. Ondan sonra konuşacak yani. Kayba iman etmeyen böylece şey, böyle. Hoca olunur mu ya? Ne hocası ya? Efendim... Geceül Kur'an, Kur'an geliyor. Hatta yekune <gülüyor> beynehu beynehu Kur'an nereye giriyor? İki melek Münker Nekir'len ölünün, meyyitin arasına giriyor. Orada ne kadar arkadaş lazım? Üssüz sessiz yapayalnız kaldın. Kimse sana fayda veremez. Kimse sana şefaat edemez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve bir de Kur'an. Bu kadar şefaatçiye muhtaç olunan bir noktada Hazreti Kur'an geliyor. Meleklerle arana giriyor. Bu hadis-i şerif pek duyulmamış bir hadis. Ya bak bu okuduğum hadis-i şerif çok hiçbir hocalardan belki de dinlememişsiniz bugüne kadar bu noktalarını. Fe kulani lehu iki melek Kur'an'a diyorlar ki Cık, hele bir çekil ya. Hatta neselou <gülüyor> sorgusual yapacağız. Bizim de vazifemiz var. Şimdi, Münker Nekir'in karşısına orada gelip direnecek, dikilecek, duracak bir güç var mı? Ama Kur'an o gücü nereden alıyor? Kur'an kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelamı. Kur'an kimin sıfatı? Allah-u Teala'nın kelam sıfatı. E şimdi sıfat mevsuftan Rabbinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Onun için Kur'an bu gücü nereden alıyor? Kimin sıfatıysa ondan Mevla'nın gücüyle orada bulunuyor Kur'an Mevla'dan ayrı değil Kur'an Kelamullahi gayru mahlukin Her şey mahluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de mahluk mudur? Sonradan yaratılmış mıdır? Evet sonradan yaratılmış Kur'an'a yaratılmıştır diye biliyor musun? Kur'an Allah'ın kelamıdır Mahluk değil çünkü Allah'ın sıfatıdır ezelidir. Allah var, sıfatı da var. Sıfatı zattan ayrılmaz. Mahluk değil anladın mı şimdi? Farkı anladın mı şimdi? Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farkını anladın mı? Ma min şefî'in 'inde Allah fâdlu menzileten el-Kur'an. La nebiyyun ve lâ melakuv ve Allah indinde Kur'an-ı Kerim'den daha üstün bir şefaatçi yok. Melek de ondan üstün şefaatçi değil. Cebrail aleyhisselam'ın da orada borusu ötmez. En büyük peygamber de olsa şefaat sıralamasında Kur'an'dan ileri geçemez. Çünkü Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Bunu bu mülazayla hiç düşündünüz mü bu konuyu? Buradan da düşünün bakalım şimdi. Yani Hazreti Kur'an ne kadar bize sahip çıkarsa bizi rahatlatacak inşallah. Diyorlar ki, Ebele e bir dur da diyorlar mübarek. Sual cevap yapacağız. Biz de vazifemizi yaptır. Fe <gülüyor> Kur'an hazım anda diyor ki: "La <gülüyor> rabbil Ka'be innehu la sahibi ve halili." Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben sizinle onu baş başa bırakmayacağım. O benim arkadaşım, o benim dostum. Geceleri uyumamış beni okumuş. Keyfini zevkini feda etmiş, bana tabi olmuş. Ha, velest ala hal. Hiçbir halde, hiçbir yerde, hiçbir mahalde ben onu yardımsız bırakmayacağım. Benim yardımıma şefaatime müdahale edemezsiniz diyor. Allah. Fe ümür bir şeyin eğer siz bunun hakkında bir şeyle emrolunduysanız, Allah size dediyse ki bunu yakın, bunu yıkın, bunu şey edin neyse veyahut İyilik yapın. Fezm riali ma'mur Siz emrolunduğunuz olunduğunuz işi yapın. Ben de sizin Allah'tan aldığınız emre müdahale etmem. Ama ben de burada şefaatçi olarak yetkim var. Ben de o yetkimi kullanıyorum şefaatçi olarak. Burada şahitlik yapacağım. Ve yardım edeceğim. Ve daani mekani. Dua, da'in müftestir. Da'a. Emir hazır bu. Da'a fiil değil. Yani mazi değil. Dua ikiniz de bırakın, ni beni mekani beni durduğum mekanda bırakın bakalım, beni yerimden oynatamazsınız. Hani dediler ya, biraz çekilsene, hele bir çekil, dedi çekilmekil yok, herkes yetkisi sınırında. Ben sizinle onun arasına girerim dedi yani. Çünkü geceleri uykusuyla arasına girdim. Kur'an okuyayım derken su içmiyor, yemek yemiyor insan Kur'an okurken arada bir şeyler yememesi lazım. Suresini bitirir, cüzünü bitirir. O arada dünya kelamı konuşmayacak. Su içmeyecek, bir şey yemeyecek. Tamam, tıkandım falan, zarur et. Sadakallahülazim, öksürüğün geçmesi için. Ayrı bir şey. Ama öyle, sen efendim bir sayfa oku. Hanım ele bir meyve suyu sık. Devam. Lan bir Yasin'de 50 kere konuştum be. Bu Yasin sana ne yapsın şefaat edecek? Sağa sola bakmayacak. Mevla ile kere konuşuyorsun sen. Nerede kuran okuma adabı? Benim Kur'an-ı Mecid, Kur'an-ı Hakim Risalelerinin başında, Kur'an-ı Mecid'de olacak Kur'an-ı Ad okuma adabı var. Daha da onu geliştirmek istiyorum. Çok kitaplar tabii sonra, 30 sene evvel onları yazmıştık. E şimdi, ne Adâb var? var ya siz bu faziletlere nail olunur mu yani? Ne buyuruyor? Eğer bir insan biraz Kur'an okur, sonra konuşur yanındaki ilen, sonra biraz daha konuşur, sonra konuşur yanındakiler, ona buna laf eder, onun lafına cevap verir falan, Ondan sonra da Kur'an okuma devam eder. Allah Teala da ona buyurur ki, maalekeveli kelamı. Senin benim kelamımla ne alakam var? Okuma gitsin. Hiç lazım değilsin. Utanmak lazımdır. Sen bir kaymakamdan bilmem komisyelden, bilmem amirinden, patronundan görüşürken bir öyle, bir böyle adam sana bir şey söylüyor, sen o arada yandakine bir şey konuşuyorsun. Yapar mısın öyle? Ayıp ya. Validen randevu almışık, kaymakamdan randevu almışız. Belediye başkanında bile, belediye başkanına bile de biçim yakanı bilmem nere en iyilikliyorsun. Hele de fırıncıysan daha tehlikeli tabii durum. O zaman hepten başından ağrı bacağına kadar iyiliklersin. Hacı, ne konuşuyorsun? Sen Kur'an okurken bu saygıyı gösteriyor musun? Adabı rahat ediyor musun? Yok. Eee sonra Kur'an bana şefat edecek mi? Edir. Ben diyor, onunla uykusunun arasına girdim, suyunun, yemeğinin arasına girdim, keyfinin arasına girdim. Çünkü adam devamlı Kur'an'la aşırı neşir olmuş ömründe. Tabii ki bu zevklerinden uzak oluyorsun. Herkes ister dizi seyredeyim, film seyredeyim. Ama işimiz var. Ahirete gidiyoruz kardeşim. Vaktimiz yok zayiata. Zaten maddi maddiyatı kaybetmişiz. Bir de ahireti kaybedelim. İki tarafı da mı kaybedelim? Bari ahireti kazanalım şu saatten sonra ya. Aklınızı başınıza değişir. Millet. Koca Bursa. Milyonlarca insan var. Birkaç tane gariban oturmuştuk dertleşir. Nasıl anlatacağız bu millete? Benim derdim bu şimdi. Bunlar da kazansın. Önlerinde bu tehlikeli geçit. Sadece benim yok. Onların da var. Kur'an kime gelir, kime gelmez acaba? Bunun üzerine, ''Beni bırakın yerimden oynatmayın.'' diyor. ''Feynî lestû u ''Ben bu ölüyü, arkadaşımı bırakmayacağım.'' Hatta udhilevül cennete inşâallâhu teala. ''İnşâallah ben bu arkadaşımı...'' Arkadaşım dedi işte devamlı Kur'an okuduğu için arkadaş diyor ona. Arkadaş ne demek? Sahip, Arapçası sahip. Sahip nereden geliyor? Kelime kökü sohbetten geliyor. Sohbet de Arapça. Bu ne demek? Birliktelik. Ashab diyorsun, o da sohbetten geliyor. Efendimizle beraber olmuş, hayatında bir kere beraber olsa Müslüman olarak sahabe oluyor. Çünkü neden? Arkadaşlık bu. Şimdi senin Kur'an'la arkadaşlığın ne boyutta oluyor? Birliktelik boyutunda oluyor. Kur'an'ın elinden tutmadın, Kur'an'ın yüzüne bakmadın. Ama sen Kur'an'ın, sen harflere bakıyorsun. Sen harflere bakıyorsun, mushafa bakıyorsun, o kağıtlara bakıyorsun. Ama esas Kur'an onlar değil. Esas Kur'an Allah'ın kelamının onlar göstergeleri, alametleri, delaletleri, işaretleri. Anladın? Senin okuduğun o kelam-ı kadim, kelam-ı ilahi o musafta kalmıyor. Sen ölüyorsun. Bu senin musaf evde kalıyor. Ama o senin okuduğun Kur'an musafta kalmıyor, senin kitapta kalmıyor. Onun manevi tarafı var. Sen onun elli tutmamışsın, göz, yüzünü görmemişsin. Ama o güzel bir sureti Allah Teala onu büründürüyor. Ve ahirette, kabirde, mahşerde, hatta öldün mü başının kafanın üstüne daha yıkanırken geliyor. Ben diyor inşallah bu arkadaşım, çünkü onunla beraber oldu, arkadaşlık bu. Ne demek beraber oldu? E gece boyunca beraber oldu. Sen şimdi göbürünü öyle. Her gece iki saat dizi seyret, film seyret, mat seyretme. Onlar da senin arkadaşın oluyor. Ne demek? Neyle vakit geçirdin? Birlikte oldun. O birliktelik sana taalluk ediyor. Bu da diyor Kur'an'da diyor ki bu benle beraber oldu hep. Evet. Vakitlerini bana geçir. Ben de bunu cennete inşallah cennete girdirene kadar ayrılmayacağım. Onu terk etmeyeceğim diyor. Şimdi Kur'an bir tane değil. Yani bu Kur'an nereye yetişiyor arkadaşlar? Her tarafa. Ya gerçi Hz. Ali Aleyhisselam herkesin canını bir anda alsa nereye yetişiyor? Bu işler manevidir. Mevla ona kuvvet verir. Ama Kur'an senin okuduğun Kur'an sana geliyor. Öbürünün okudukları da ona gidiyor. Senin okuduğun ne kadar kuvvetliyse, ne kadar güzelse, ne kadar fazlaysa, ne kadar ihlaslıysa onun nuru fazla oluyor. Amelinin durumuna göre namazın da öyle şekilleniyor. Kestiğin kurbana kadar. Kestiğin kurban sırattan gelecek, seni geçecek, kabirden binek olarak geliyor. Ama o kurbanın gücü, kuvveti kaç kişi taşır, ne olur, ne olmaz? Senin verdiğin paranın helallığına göre, kestiğin niyetin ihlasına göre. Anladın mı? Yedirdiğin fakirin duasına göre, neyse ona göre değişiklikler arzu ediyor. Ve ben onu cennete inşallah diyor. Hazreti Kur'an diyor, İnşallah diyor. Allah Allah, inşaAllah demesi de bir acayip. Allah dilerse diyor, halbuki Allah'ın sıfatı, kelamı. Yani bu durumu gören, şahit olan bir meyyit, bir ölü, ondan sonrası için ümitlenir mi? Ondan sonra kaç bin sene kabirde yatacak, artık tabii dünyanın sonuna yanaştık, artık bundan sonra ölenler öyle binlerce sene yatacak hali kalmadı da. Yani tabi Adem Asam'dan beri yatıyorlar binlerce senedir. Şimdi bir moral bozukluğu, bir ahirette ben ne olacağım, cehenneme gideceğim. Çünkü kötü karşılanmalar neyi gösterir? İlerisinin daha kötü olduğunu gösterir. İyi karşılanmalar neyi gösterir? Hey kurban olduğum Allah! En korktuğumuz nokta o Ali Aleyhisselam'dan ilk pencere perdenin açıldığı nokta. Allah'ın selamıyla, kelamıyla, Hazreti Kur'an'ın şefaatıyla gelirse... İnşallah ebedi hayatımız rahat olacak inşallah. İnşallah. Hadis-i şerif bitmedi, ben, biz bittik yani. Buradan yine kalıyorum. Sümmeyyen zurul Kur'an. Şimdi bundan sonra çok acayip bir şeyler gelişecek. Kur'an-ı Kerim ne acayip hareketler yapacak daha, dur bakalım. Münker nekir'e de bir hareket çekecek. Yani usulüyle konuşursak yani. Ondan sonra devrelere girecek, hangi devrelere girecek, o kişiye ne şefaatler yapacak? Bu sual cevap noktasında kaldık. İnşallah yani Allah bir mani vermezse yine biz ne yapalım? He? Buradan mı devam edelim? Hafta yani bir dahaki aya. 3 Kasım'da gelir misiniz inşallah? Millette getirir misiniz inşallah? Tamam inşallah Yani biz ancak ikinci bölümü de bitirdik Bir bu kadar daha hadis-i şerif var O hadis-i şerifi de tam dinleyip Şu ahireti böyle Gözle görür gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhbir Sadık Efendimizin mübarek ağzından Çıkan hadis-i şerifi Tam bir anlayacağız, kavrayacağız inşallah Ama siz bir dahaki kadar Kur'an'a devam Zikre devam, sohbete devam İlme devam i̇nşallah. Böylece sizi Efendim, ee, Allah'ımıza emanet ediyoruz. Kısa birkaç şey arz ediyorum, hemen bitiriyorum. ruh Furkan tefsiri nice zahmetlerden sonra, hadiselerden sonra, olaylardan sonra Elhamdülillah bitti ve 19. cilt basıldı Elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz eline almış, çok sevinmiş, dua etmiş. 18 cilt vardı, 19. cilt sizi de arkadaşlar buraya da getirmişler. Tefsiri sizin ayağınıza kadar getirdik. On dokuzuncu cilt bitmiştir. Allah tamamına ermeyi nasip eylesin. Şu anda Kur'an'dan Hud suresine geldik. On birinci cüzü bitirdik. Daha önümüzde on dokuz cüz var. On bir cüz kaç cilt oldu? On dokuz cilt oldu. Ama bundan sonra inşallah bir cüze kadar biraz kısaltıp da Efendi Hazretlerimizin işte sağlığında inşallah Allah ona hayırlı uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin de onun berekatiyle bitirmeye bizim e, muvaffak eylesin. Bu 19. cilt size böyle arz ediliyor. Abi bu arkadaşlar da bunu basmışlar. Şimdi bundan arıyorlar, bulamıyorlar. Fakat şu mübarek burada faziletlerini önce anlatırız. Bunu ben bende bu kitap 100 1306'da yazıldığına göre ne diyeyim sana? 134 senelik bir yazı aslı büyük hattatlardan bir zat yazmış bu kaside dürü meknun kasidesi bunu kitabını da basmıştım mana yazmıştım İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda Ravza'da bunu Mevla ilham etmiş orada okumuş Şemsü'l-Eyn Meyhülvane Hazretleri de diyor ki 70 bin melek sabah akşam Ravza'yı ziyaret ediyorlar hadis var zaten o melekeler de bu kasideyle Resulullah Efendimizi selamlıyorlar diyor. İmam Azam Efendimizin bu kasidesine mevla değer veriyor. Efendimiz çok beğenmiş bunu mana aleminde sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaside 50 küsur beyitten ibarettir. Yalnız bunun işte burada Osmanlıcası da var. İmam-ı Nesefî'nin Tuhfe-i eserinde zikrediliyor. sebebini anlatıyor. Ondan sonra nerede telif edildiğini anlatıyor. Okumak ve evde bulundurmanın faziletini anlatıyor. İbn Abbas'tan naklediyor. İbn Abbas Efendimizi vakamda gördüm efendim. Vaka demek zuhurat demek. Ama gören Şemsül Eyne Meyhülvani, büyük Hanefi fakih, çok eski. O diyor, müçtehitlerin sultanı, Allah'ın dostu, İmam azam Ebu Hanife ve imam-ı şafiit hazretleri, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ederken bir kasideyle met etti, Buna dürr meknun, saklı inci ismi verildi. Bir takım faziletleri ve havası vardır, burada söylüyor. Şimdi okumaya devam edenler, afetler, kaza belalar görmezler. Düşmanlarını sevindirecek kötülükle karşılaşmazlar. Ani ölümden mahfuz olurlar. Okuyanlar, devam edenler, bulunduğu eve ocağa tağım ve bağ bulaşıcı girmez. Okuyana bulunan yere sihir kâr etmez, yani büyü işlemez. Müteavimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar. Günahlar mağfur olur. Her ne murat için yedi gün peş peşe okunursa, haceti gören haceti hasıl olur. Diyor ki, ben bu zuhurattan ayıldım, bu kasideden hiç haberim yoktu, Mekke, Medine'yi dolaştım, hiç kimsede böyle bir kasideye rastlamadım, akıbet Bağdat'ta kamil bir mürşit buldum, onun yanında bu kasidenin yazılı olduğunu buldum, ömrüm oldukça da okumaya devam edeceğime adak yaptım diyor. Hanefi Fakir, Şem Hazretleri. Onun için sadakatle okuyana son nefesteyim. iman nasip olur. İhlasla okuyana fakirlik görmez. Kıraatla devam edene kem göz nazar sabit etmez. Mekirhiyle tuzak işlemez. Genel felaketler olacak olsa halisane okununca Allah def eder. Umumi belalarda okumamız lazım yani. Talebelerin falan da okutmamız lazım. Kasi bürde gibi, tefriciye gibi okunması lazım. Maalesef hiç bu ihmal ediliyor, bu kasideyi. de herkes bilmiyor. Ama ben bunu dürü olarak bastırdım ve evet, kitap olarak da şerhini de yaptım. Okuyan kişinin amelleri makbul olur, akabinde yapılan her dua kabul olur. Allah Teala, inşallah mevlid gecesinde okumak, cemaatle okumak bize de nasip olur. Okuruz, e, sizler de efendim salavat-ı ile dinlersiniz. Gelebilen geliyor, gelemeyen zaten canlı yayın oluyor mevlid gecelerinde. Bulunduğu mekana da çok büyük ferahlıklar rahatsız olur. Hem burada faziletini böylece yazmış olduk, hem de bu sayfeleri yan yana açtık ve açtığımız için böylece çok mübarek bir leva asıl olmuştu. Epey evvel yaptırdılar bunu arkadaşlar ama şimdi epeydir size gelmemiş diye bir buradaki cemaatten de insanlar bilmeyenlere duyuralım dediler. Ben duyuruyorum, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, metiyesidir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Bunu da böyle duyuruyorum. Bir dahaki aya kadar derginin günü geçiyor. Siz önümüzdeki salı çarşambaya çarşambaya bağlayan akşam... Tabii sohbet, o da canlı verilmeyecek herhalde de, perşembeleri verilecek. Ve lakin, bu dergiden siz sayfelerinize bakın. Safer ayı giriyor, hem de ilk gecesi çarşamba. Hem ilk geceyle hem ilk çarşamba ikisi birleşiyor. Burada her gün okunacak bir dua var 79-81. Safer ayı çıkana kadar işte onun tarihleri orada yazıyor. Şu tarihte başlıyor, şu tarihte bitiyor. Her gün okuyanlar bir daha seneye kadar Allah'ın size belalardan muhafaza olurlar. Ondan sonra efendim Safer ayının ilk gece namazı sayfa 81'de. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Orada bir de şeyler var onları da okumanız lazım. Her şer, çarşambada Allah'ın yaratacağı şeylerden korunmak için her salıyı çarşambaya bağlayan gece okunacaklar. 92'de dergide 92'de 100 besmele var, 100 ya halik 100 süb-buhun var. Onlar okunuyor. Ama özellikle bu önümüzdeki çarşamba gece okuyun çünkü saferin ilk çarşambasıdır. Gece kılınacak namazı var. Sami Efendi Hazretleri zikretmiş kitabında. Büyükşehif Sami Efendi Hazretleri kitabından biz yazdık. Diğer e, alimlerde de gördük. E, o namazı da Dört rekattır. İnşallah ilk gece namazı olarak kılarız. Allah Teala'ya sığınırız. Bir de bütün belalara karşı her ayın başında yapılacak bir 12 rekat namaz var ama özellikle seferde yapılsa iyi olur. Onda maddi imkanları olanlar bir koç kesseler, Yağlı koç 60 parçaya böldürüyor. O 60 parça her birini bir fakire şey yapıyor. Derisi de bir parça sayılıyor. Bu ondan sonra 12 rekat namazı var. Ondan sonra çok büyük bir zikir var. Bu zikir de burada yazılmıştır. Bu her ayın başında veya sene başında yapılabilir. Ama tabii sene hicriye göre konuşuyor Muharrem için. Şimdi geçti Muharrem de, saferin başında da yapılabilir. Bu virt 84. sayfada başlıyor. Efendim, Arapça okunuşu manaları ileri gidiyor. Efendim, 87'ye kadar devam ediyor. Ama öyle bir büyük virttir ki faziletlerini burada okursunuz. Mesela işte 10 kere Allahu mesallisi var. 126 kere la ilahe illallahü var. 7 kere hasbiallah var. İşte uzun Allah, 3 kere bismillahil azimuru, selamun kavlan 19, la havle 19. Böyle sayılar arada sayılar geliyor. Orada mesela kırmızıyla yazmışız. 3 denilen o kırmızı yazılan üç kere tekrar edilecek. En sonunda bin kere la Allah var. 129 ya var. 111 ya kafi var. 88 ya halim var. Duanın garanti kabulü için 55 ya Mücib ismi şerif var. Bütün selamet için 131 ya selam var. Bir de muhafaza için 889 bu ismi şeriflerin hepçet hesapları, ya Hafiz ismi şerifi var. Bu virt, yani bari senenin, senede bir kere olsun hani kurban kesemeyen de olsa 12 rekat namazı kılarsınız. Bu virt'i de önümüzdeki salı çarşambaya bağlayan gece veya çarşamba günü yaparsanız inşallah hem senenin başındayız, ikinci ay, Zafer ikinci ay. Hem de bir daha seneye kadar çok tufanlar, fırtınalar kopabilir, ortalık karışabilir. Biz Allah'ın muhafazasına, O'nun zikrine müracaat ederek, ismi şerifleriyle tevessül ederek hıfsına gireriz inşallah. Bu da e, dergide 84-87 arası Arapçası. Türkçesinden, manasından okuyayım diğirse. O zaman o 87'den devam ediyor. Bir de dergide en miyim? Burayı da okuyun. İmam Sübki, Şafii fukasının en büyüğünün, İmam Demiri, Efendi babamızın kaynak kitabı Hayatül Hayvanın yazarı. Bunlar hep meşayihtan, bunlar naklediliyor. E bu Muhammed Abdullah bin Yahya Sabi diye bir zat, ölüm tarihi 553 hicri, yani hemen hemen 900 sene. Bu zata bazıları kılıçlarla saldırıyorlar, kendisine hiçbir kılıç işlemeyince, Diyorlar ki, senin amelin nedir, bunun sırrı nedir? Diyor ki, sürekli Yasin okurum. Bir, bak bunun kaynaklarını yazmışım. Hayatül Hayvan, Alaeddin Efendi babamızın kaynak kitabı, İmam Demir'i. On sonra Tacüddin Sübki, Tabakatü Şafiye, Mücearabat. Altı, e, dört, beş tane kaynak kitap şikrettim burası, sayfaları. Sayfa 93'te. Bir de diyor... Hıf ayetlerini okurum. Hıf ayetleri ben de evde tavana işlettim şimdi yazdırdım hatta da Hıf ayetleri Kuranda geçen koruma ayetlerini. Nasıl ki şifa ayetleri var, şifa kelimesi geçiyor, koruma kelimesi, Hıf maddesi geçenler Hıf ayetleridir. Hıf ayetlerini okurum diyor. Bunu nereden öğrendim diyor? Bir toplulukla birlikte yola çıkmıştım. Baktım ki bir kurtla bir koyun oynaşıyor. Kurdun koyunla oynadığını görünce kurt da koyuna hiç zarar vermiyor şaşırdım kaldım diyor koyunun yanına gittim baktım boynunda yazılı bir tasma var takma var nuska var koyunun bunu diyor çözdüm baktım içinde bu ayetlerin yazılı olduğunu gördüm ben bunu gördüm göreli bu hıfzı bırakma esası okuma tesirlidir ama bizim milletimizin çoğu okuyamıyor onun için ama şimdi işte bir de koyun hükmünde bir duruma düştük yani boynumuza takacağız başka çare kalmadı onun için ama bu da inkar edilemez Hele ki çocuklar, küçükler, okuyamayanlar, yaşlı, Alzheimer, hiç okuyamaz, deli, e bu insanlara nasıl okuyacak? Ama biz de okusak iyi olur, okuyamasak da muhafaza için bu, bu da size hediye edilmiş. Yani dergidekini söküp alamazsın, Latince yazılar olsa, tesir olmazdı. Bu da, bu da iki tane. Buradan kesiyorsun makasla. Şunu kestiğin zaman hiç Latince yok. Yani bu iki kişilik yani bu iki kişilik bu da hediye ediliyor size de. Şimdi bu hıfz ayetleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kaç ayettir? 28 ayeti kerimedir. Bu 28 adet mesela Bismillahirrahmanirrahim. Velayhudu hıfzumu böyle hali lazım. Âtir tamamı değil. den. Onunla başlıyor. Fi levhim mahfuz Ammecüc'üneki burut Suresi'nden bitiyor. Hıfz kelimesi geçen ayetler bu zat yani sene beş yüz, yüz sene evvel bu bunu beyan etmiş. Bütün büyük fıkıhçılar, müçtehitler, alimlerde de kitaplarını zikretmiş. Ben de bu faydadan sizi mahrum etmek istemedim. Evet. Onun için bu koruma adetleri. Bir de bunun ayrı bir daha şeyi var. İmam Deirebi Hazretleri naklediyor, sayfa 95'te. Onu da okursunuz, Adetlerin manalarını da okursunuz. Hıfz bulunan bir nüsha. Burada yok, dur bakayım. İkisi farklı. Ha. Yok, ben onu şey yaptım. Ne onun adı? Cem ettim. Yani 28 ayete öbüründe kattım. Bunda iki tane var. Tamam, ikisi ayrı değil. İkisi, i̇ki kişilik bunda cem ediliyor. Burada bir önemli bir e, kısacık ediyor. Hıfz ayetlerinden sonra da bu duayı eklemiştir. Meryem Suresi'nden, Şura Suresi'nden koru u mukattailer vardır. Bir de altı şifa ayetlerini buna eklemiş İmam Deyrebi Hazretleri. Biz onun için şifa ayetlerini de diğer ilaveyi de kattık. İkisini bir yaptık. Böylece inşallah cinlerin şerinden, şerli insanların şerinden, eşrarın yani akrep gibi vesaire, yılan eştarın eşrarın şerinden korunmak için hüfz teşkil ettiği buna Hicap diyor. Hicap perde şerlerle aranda perde Allah Teala cümlemizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Allah'ım Celle Celalü. Sayfa 96'da metni var efendim. Bu mübarek hediye edilen nüskade de üzerinize takılacak kısmı var. Rabbim böylece cümlemizi dünya ve ahirette bütün eşrardan muhafaza eylesin. Amin. Ömer Efendi, Salih Efendi, Nezet ve Güllü Mevludi Hanımefendiler Cemaatlerimizden vefat etmişler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasul. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin min nefsin adada ma eşa'e ilmullah. Allah Allah Allah. Celle celaluk ya Rab alalamin şeyhatlarını mahvel Hasan Ata Tep dileyler ruhaniyetlerle eyle bu cemaatte bir kere dahi bulunup imanla ölmüş şini kabirde hediye bekleyenlere de bu hediyelerimizi vasıl eyle ya rabbel alem bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya rabbel alemin amin subhan rabbil aliyil alimel -Ali vehab elhamdülillahi rabbil alemin sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn in. allahümme inne neseluke'l cennete ne na'ûzü bike minen nar allahümme neselke ridaaka vel cennete ana a'udhu bika min sharri khatrik wan nar allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal ana a'udhu bika min an-nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa sallallahu ta'ala sallam sallallahu ta'ala sallam al al al al Allahümme inna anasaluka minal khayri kulli ağacilih ve ağacilih ma alimna minu ama ma alimna alim. Na'udu buke minal sherri kulli ağacilih ve ağacilih ma alimna minu ama ma alimna alim. Allahümme ma qadzayta lana min qadzae feceal akıbeten rashada. Allahümme rabbena atinam lennuke rahmeten ve heyi'lana min emrina rashada. Allahümme rabbena atinam lennan nurana ve agfir inneke kulli şeyin qadeer. Allahümme inna anasaluka bihaqqü ssailin alayka feinna lissail أيما عبدنا ومتى من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في صالح ما دعونك وأن تشركهم في صالح ما ندعوك وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإنا مننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Allahümme Rabbana atina fi'ddunuya hasen ve fi'l-âkherati hasen ve q'na'a' a-ذاb al-nar Allahümme ehsena akıbetena fi'l-umur kulla ve jirna, an-ı kısır al-dunya ve a-ذاb al-ahra Allahümme aselukhal afya ve muafata daimâ fi'ddin ve al-dunya ve al-ahra Allahümme aselukhal afya fi'dinina, dünyana ve ahlina ve emmalina Allahümme as-tur avratina min ve mekrak, la Allahümme ahfazına min beyne eydeyna, min khalfina, ve an eymanına, ve an şemailina. Ve ne'ûzu bin azametiken, nukhtâle min tahtina. Allahümme ağlina bil'ilm, ve zeyyina bil'ilm, ve kerrimina bil taqva, ve jemmilna bil'afiyye. Allahümme nâne se'elüke mün fej'e'l-khayr ve ne'ûzu büke mün fej'e'l-şerh. Allahümme nâne se'elüke khayrâten fi'a ve ve naudibuke min el aczi vel kesel ve naudibuke min el jubn vel ve naudibuke min galabati'd-deyn ve qahr'ir-rical yarhamer <gülüyor> rahimin yarhamer bu bütün bu dualarda mesnul meshur dualarda zikredilen bütün faziletlere üzerine aileyle umuduplarımızla ile, ile, korktuklarımızdan emin eyle, buradan dağılmadan affeyle mağfiret eyleyle Boyunlarımızı cehennemden azade ile, kem gözlerden, şerlerden, nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, cinlerden, şeytanlardan, güneşların şerlerinden cümlemizi muhafaza ile. Bu cemaatlerin sohbetlerin devamını nasîb ile, manileri izale ile, yardımcıları ziyade ile, inkıta uğratmak isteyenlerin inkıta uğrat ya Rabbi alemin imkanlarını ellerinden iptal ile. Ya Rabbi sen fazl-u keremindir. Bu kardeşlerimizi, kadınımızı, erkeğimizi salihin salihata ilhâk ile. Çocuk çoluğumuzu terbiye eden aciz kaldık. Hayırla sıla ile. Ya Rabbi sen fazlı keremine hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Bu geçim darlığından cümlemizi muhafaza ile, borçlarımızı ödet, ödettir bize. Fazlı keremli alacaklarımızı tahsil eylemeyi nasip eyle. Sen ummadığımız yerden helal rızıklarla cümlemizi merzuk ile. Geçim derdine düşüp günaha düşmekten muhafaza ile Gece saatlerinde, teheccüd namazlarında sesli kıraat yapanlardan eyle! Ölmeden evvel salih amellerle müzeyyen eyle! Bu hadis-i şerifte beyan edildiği üzere ölür ölmez Kur'an-ı Azimşşan-ı şefaatçı olarak irsal eyle! Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, Biz elimizden tutup cennete girdirene kadar Hazreti Kur'an'ı bizlere Rafîk ile Dünyada da, ahirette de şefî'i eyle! Allah'ım kabirde mûnis Eniş ve yoldaş eyle, Allah'ım en yalnız kaldığımız zamanlarda, dost düşman terk ettiği anlarda, Hazreti Kur'an'ın nuruyla kalplerimizi, kabirlerimizi pür nur eyle, <gülüyor> <gülüyor> amin diyendilerini arzu hîminden azâd ile amin, amin, amin. Bi hurmetullâhe ve Yarabim, bir Ya bir dahaya kadar da bu kardeşlerimizin çok iyi çalışmalarını, kadın erkek etraflarına tebliğde bulunmalarını, İnsanları sohbete, cemaate, namaza, cemaate davet etmelerini nasip eyle, davetlerini tesirli eyle ve fazl-ı kereminle, Ya Rabbi, meclislerimizi doldur taşır maddi manevi bereketlerle, tesirlerle memluğ eyle. <gülüyor> amin, amin, amin. Ebu Hürmet Allah'a ve Yasin, sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Mevlana Muhammedin ve alâlih-i sahb teslimen kesîr-en ve elhamdülillâh rabbil âlemîn. İlâh şerefin nebi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve adî ve sahâbin meşâikhine Ruhu ruhuna babam Emir Sultan bu kahrimiyle arsa. İfta defendi. Şmâlak defendi. fena Abdullah Ve Osman Gazi orhan Gazî Selahaddin Osman muadı Ve ilahı arvahı defendi. Eviyai ve salih ve ve في هذه البلدة المحروسة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين